İçsel huzur, iyi yaşamın kapısını açar. Epiktetos Seslendiren Salih Gececi İlk olarak kendinize ne olmak istediğinizi sorun. Sonra ne yapmanız gerekiyorsa onu yapın. Epiktetos'un Düşünceleri Ben mutlu ve dopdolu bir yaşamı nasıl yaşayabilirim? Ben nasıl iyi bir kişi olabilirim? Bu iki soruya yanıt bulabilmek, Epictetus'un tutkusuydu. Bu etkin stoğacı filozof sonra 50'ye doğru Fidikya, Pamukkale'de Roma İmparatorluğu'nun doğudaki topraklarında dünyaya gelmişti. Onun öğretileri antik kültürel süslerinden arındırıldığında esrarengiz bir şekilde çağdaş yaşama uygunluk taşıyor. Bu kitabın bazı satırları en iyi çağdaş psikoloji metinlerinden biriymiş gibi geliyor insana. Bu yazılar huzur duası gibi yeniden sağlığa kavuşma hareketine örnek oluyor. Bana değiştiremeyeceğim şeyleri kabul edebilmem için huzur, değiştirebileceğim şeyleri değiştirebilmem için cesaret, farklılığı bilebilmem için bilgelik bahşet. Bu sözler kolaylıkla bu kitabın içindeki bir cümle olabilirdi. Gerçekte Epictetus'un düşünceleri, kendini yönetme ile ilgili çağdaş psikoloji çalışmaları için derinlere ulaşan sağlam bir kök olabilirdi. Onun öğretileri 2000 yıldır yaşam sanatı üzerine odaklanmış, belli başlı düşünürler üzerinde çok büyük oranda etkide bulunmuştur. Klasik öğrenimin kalitesindeki düşüş yüzünden Epiktetos günümüzde daha az bilinir olsa da, başka bir açıdan bakıldığında Epiktetos çağdaş olmaktan çok gelenekseldir. Toplumumuzda her zaman açıkça olmasa bile genelde profesyonel başarılara, sağlığa, güce ve şöhrete arzu ve özlemle bakılmaktadır. Epiktatos ise bu şeyleri hakiki mutlulukla ilişkisiz ve önemsiz bulur. Gerçek mutlulukla ilişkili gördüğü şeyler ise nasıl bir kişi olduğumuz ve nasıl bir yaşam yaşadığımızdır. Epiktatos için mutlu bir yaşam, erdemli bir yaşamla bir ve aynı şeydir. Mutlu olmak ve yaşamı dolu dolu yaşamak, doğru şeyler yapmanın doğal sonuçlarıdır. Kendi zamanındaki birçok filozoftan farklı olarak Epictetus dünyanın anlaşılması üzerine yapılan araştırmalarla ahlaksal erdemi izlerken önemli adımlar atmaktan daha az ilgileniyordu. Onun dehasını ahlaksal mükemmellik arayışından çok ahlaksal ilerleme üzerine durması oluşturuyordu. İnsanların kendi en yüksek ilkeleriyle yaşamaktan nasıl kolayca sapabildikleri üzerine hassas bir anlayışa sahip olarak öğrencilerini filozofça yaşamanın kişinin kalbinde yaşattığı kişisel ideallerine uygun olarak adım adım ilerlemesi şeklinde görmeleri konusunda teşvik ediyordu. Epiktetos'un iyi yaşam kavramı bir çamaşır yıkama listesi gibi sıralanmış emirlerin izlenmesiyle değil, edimlerimizin ve arzularımızın doğa ile uyumlu hale getirilmesiyle ilgiliydi. İyi edimler, tanrıların desteğini sağlamak ya da başkalarının hayranlığını kazanmak için değil, içsel huzura erişmek ve böylece ebedi kişisel özgürlüğü kazanmak için gerekliydi. İyilik herkesin her zaman erişebileceği ve zengin ya da fakir, eğitimli ya da eğitimsiz, herkesin erişebilmek için eşit şansa sahip olduğu bir şeydi. İyilik, keşişler, azizler ya da münzeviler gibi ruhsal profesyonellerin özel uzmanlık alanı değildi. Epiktotes anlatımlarında basit, sıradan ve günden güne gelişen bir erdem kavramı geliştirmişti. O, olağanüstü, çarpıcı, Öykü kahramanına ait gibi sergilenen bir iyilik anlayışı yerine, tanrısal irade ile sürekli uyum içinde bir yaşam sürmeyi vurguluyordu. Epiktetos'un iyi bir yaşam reçetesi başlıca üç tema üzerine kuruluydu. Arzularınızın efendisi olun, görevlerinizi yerine getirin, kendiniz ve büyük insan topluluğu içindeki ilişkileriniz üzerine açık seçik düşünmeyi öğrenin. Epiktetos parlak bir mantık ve tartışma ustası olsa da, kendi sıra dışı retorik öneriyle ceka satmadı. Onun tutumu bilgilikle yaşama işini çok ciddiye almaları konusunda öğrencilerine ısrarlı konuşmalar yapan neşeli, alçak gönüllü bir öğretmenin tutumudur. Epiktetos konuşmalarını yürürken yapardı. Şöhrete, servete ve güce önem vermeden küçük mütevazi bir kulübede yaşadı. Epiktetos gençken Nero'nun yönetici sekreteri olan efendisi Epafraditus'un bu gelecek vaat eden filozofu Roma'ya getirdi. Küçük yaşlardan itibaren Epiktatos, üstün entelektüel yeteniyle Epaphratitos'u etkiledi ve ustası onu birlikte çalışması için meşhur Stag öğretmen Musonius Rufus'un yanına gönderdi. Musonius Rufus'un en coşkulu öğrencisi olan Epiktatos'un köleliği kaldırıldı. Epiktatos, sonra 94 yılına kadar Roma'da öğretmenlik yaptı. İmparator Domitianus filozofların etkilerinin büyümesinden endişeyi kapılarak bütün bilgelerle birlikte onu da Roma'dan sürgüne gönderdi. Epiktatos yaşamanın geri kalan kısmını Yunanistan'ın kuzeybatı sahilindeki Nikopolis'te sürgünde geçirdi. Orada bir felsefe okulu kurdu ve günlerini nasıl daha şerefli ve sakin yaşanabileceği üzerine dersler vererek geçirdi. Onun en ünlü öğrencileri arasında sonunda Roma İmparatorluğunun hükümdarı olan Genç Marcus Aurelius Antonius da vardı. Sıta kökleri Epiktatos'un ahlak öğretilerinde olan meşhur Meditasyon kitabının yazarıydı. Epiktatos sonra 130'a doğru Nikopolis'te öldü. El kitabına davet. Epiktatos kendisinden hiçbir felsefi yazı kalmamış bir eğitmendi. Şans eseri, onun felsefesinin belli başlı noktaları, adanmış öğrencisi, tarihçi Flavius Arianus tarafından gelecekteki nesiller için korunmuştur. Arianus, öğretmeninin derslerinin büyük bir bölümünü bir dostu için özenle yazıya geçirmiştir. Bu dersler, Discourses ya da Diatribes olarak bilinir. Orijinali 8 kitapta toplanmış fakat yalnızca 4'ü bugüne ulaşmıştır. Epiktetos'un el kitabı, onun öğretilerinin özünün kısa bir özetini oluşturan Discourses kitabından seçilmiş bir dizi konuşmadır. Bu kitap kaba bir şekilde günün askeri el kitaplarına model oluşturmuştur ve The Art of War gibi klasiklerin basitliğini paylaşmaktadır. Askerler el kitabını savaşta bile üzerlerinde taşımışlardır. Yüzyıllar ve kültürler boyunca dünya liderleri, generaller ve sıradan halk kişisel huzurları ve yaşamın büyük deneyimleriyle karşı karşıya kaldıklarında ahlaksal bir yön bulmak için el kitabına güvenmişlerdir. Kontrol edebileceğiniz ve edemeyeceğiniz şeyleri öğrenin. Mutluluk ve özgürlük bir tek ilkenin açık seçik anlaşılmasıyla başlar. Bazı şeyleri kontrol edebiliriz, bazı şeyleri edemeyiz. Ancak siz bu temel kuralla yüzleştikten neyi kontrol edebileceğinizi ve neyi edemeyeceğinizi öğrendikten sonra içsel sakinliğe ve dışsal yetkinliğe ulaşabilirsiniz. Kontrolümüz altına alabileceğimiz şeyler, zanlarımız, şiddetli arzularımız, isteklerimiz ve bizi tiksindiren şeylerdir. Bu alanlar bizi doğrudan ilgilendiren şeylerdir. Çünkü onlar doğrudan etki alanımız tarafından yönetilirler. Biz her zaman içsel yaşantılarımızın içindekiler ve karakterimizle ilgili bir seçime sahibizdir. Bununla birlikte kontrolümüz dışında olanlar, ne çeşit bedene sahip olduğumuz, zengin ya da fakir bir aileye doğmamız, diğer insanlar tarafından nasıl görüldüğümüz ve toplumdaki düzeyimiz gibi şeylerdir. Bütün bu şeylerin dışsal olduklarını ve dolayısıyla bizi doğrudan ilgilendirmediklerini anımsamalıyız. Kontrol edemeyeceğimiz ve değiştiremeyeceğimiz şeyleri kontrol etmeye ve değiştirmeye çalışmamız yalnızca şiddetli bir acı duymamıza neden olur. Anımsayın, güç alanımız içindeki şeyler doğallıkla emrimiz altındadır kısıtlanamaz ve engellenemez. Fakat güç alanımız dışındaki şeyler zayıf, bağımlı ya da başkalarının geçici heves ve edimleriyle belirlenen şeylerdir. Şunu da unutmayın ki, eğer siz doğallıkla sizin kontrolünüz altında olmayan şeyler üzerinde yönetme özgürlüğünüz olduğunu düşünürseniz ya da başkalarının işlerini sanki sizin işinizmiş gibi benimserseniz bu çabalarınıza engel olunduğunda siniriniz bozulur Endişeye kapılırsınız ve başkalarının hatasını arayan bir insan olursunuz. Başkalarının işine karışarak boşa zaman harcamayın. Dikkatinizi gerçekten sizi ilgilendiren şeyler üzerinde odaklayın ve başkalarının işlerinin sizi ilgilendirmediği konusunda açık bir görüşe sahip olun. Eğer bunu uygularsanız baskı altına girmezsiniz ve kimse sizi etkileyip geriye döndüremez. Gerçekten özgür ve etkin olursunuz. Çabalarınız iyi şeylere yönelir ve başkalarının hatasını bularak ya da onlarla zıtlaşarak çabalarınızı aptalca ziyan etmezsiniz. Neyin gerçekten sizi ilgilendirdiğini bilir ve bu bilinçle düzenli bir şekilde hareket ederseniz iradeniz dışında hiçbir şey yaptırılamaz hale gelirsiniz. Ötekiler sizi incitemez, düşmanlıklara çekilemezsiniz ve acı çekmezsiniz. Eğer amacınız bu ilkelerle yaşamaksa bunun kolay olmadığını aklınızda tutun. Bazı şeylerden bütünüyle vazgeçmelisiniz ve şimdilik bazılarından vazgeçmeyi sonraki bir zamana bırakmalısınız. Mutluluk ve özgürlük erişmek istiyorsanız zenginlik ve güç peşinde koşmaktan vazgeçmelisiniz. Kontrolünüz dışındaki şeylerden dolayı endişelenmeyin. Şu andan itibaren hoş olmayan bir durumla karşılaştığınızda kendi kendinize şunu söyleyin. Hangi nedenle ortaya çıkmış olursan ol, sen yalnızca bir görünüşsün. Ve sonra tartıştığımız ilkelere uygun olarak konu üzerinde düşünün. Öncelikle bu görünüş benim kontrolüm altındaki şeylerle mi ilgili yoksa kontrol alanımın dışındaki şeylerle mi? Eğer sizin kontrolünüzün dışındaki bir şeyle ilgiliyse kendinizi ondan dolayı endişelenmemek üzerine eğitin. Arzularınız kendi işlerini kendileri görmek ister. Arzularımız ve nefretlerimiz koronaz yöneticilerdir. Kendilerinden hoşlanmanızı isterler. Arzu bize koşmamızı ve ne istiyorsak almamızı emreder. Nefret bizi tiksindiren şeylerden sakınmamız için ısrar eder. Bunun belirgin örneği olarak arzu ettiğimiz bir şeyi elde edemediğimizde düş kırıklığına uğrarız. Arzu etmediğimiz bir şeye sahip olduğumuzda da üzülürüz. Dolayısıyla eğer sizin doğal iyi halinize karşıt olan ve sizin kontrol alanınız içinde olan istenmeyen şeylerden sakınırsanız, gerçekten istemediğiniz hiçbir şeyi üstünüze çekmezsiniz. Bununla birlikte eğer hastalık, ölüm ya da tahliksizlik gibi genel ve kaçınılmaz olan şeylerden sakınmaya çabalarsanız, bunlar üzerinde gerçekten bir kontrolünüz olmadığından kendiniz ve çevreniz için acı üretirsiniz. Arzu ve nefret ne kadar güçlü olsalar da, Yalnızca birer alışkanlık biçimidirler. Kendimizi bu alışkanlıklardan korumak için eğitebiliriz. Kendi kontrolünüz altında olmayan şeylerden nefret etme alışkanlığınızı dizginleyin. Onun yerine güç alanınız içinde olan ve sizin için iyi olmayan şeylerle mücadele etmek üzerine odaklanın. Arzularınızı dizginlemek için elinizden geleni yapın. Çünkü eğer sizin kontrolünüz altında olmayan bir şeyi arzu ederseniz bunu kesinlikle düş kırıklığı izleyecektir. Bu arada... Sizin kontrol alanınız içinde olan ve arzu etmenize değer birçok önemli şeyi de ihmal etmiş olacaksınız. Şüphesiz pratik nedenlerden dolayı bir şeyin peşinden koştuğunuz ve başkasından uzak durduğunuz zamanlar olacaktır. Fakat bunu binbir nezaket, incelik ve esneklikle yapın. Her şeyi gerçekte oldukları gibi görün. Koşullar sizin beklentilerinize uygun gelişmeyebilir. Olaylar kendi kurallarına uygun olarak ortaya çıkarlar. İnsanlar oldukları gibi davranırlar. Şu anda gerçekten neyle karşılaşmışsanız onu kucaklayın. Gözlerinizi açın, her şeyleri gerçekte oldukları gibi görün. Böylece kendinizi sahte bağlılıkların açısından kurtarabilir ve kaçınabilir yıkımlardan koruyabilirsiniz. Bağlı olduğunuz araçların ve sizi derin duygularla kalplerinde yaşatanların verdikleri zevkler üzerine düşünün. Fakat unutmayın ki onların kendi farklı karakterleri var ve bu bizim onlara nasıl saygı gösterdiğimizden çok farklı bir konudur. Bir alıştırma olarak bağlı ya da bağımlı olduğunuz en küçük şeyleri düşünün. Örneğin çok sevdiğiniz bir çay fincanınız olduğunu farzedin. edin. Sonunda ne de olsa bir fincandır bu ve eğer kırılırsa üstesinden gelebilirsiniz. Sonra da duygularınız ve düşüncelerinizle sıkı sıkıya yapıştığınız şeyleri ya da İnsanları düşünün. Anımsayın. Örneğin çocuğunuza, kocanıza, karınıza sarıldığınızda ölümlü birisine sarılmaktasınız. Dolayısıyla eğer bunlardan birisi ölürse bunu sakinlikle karşılamalısınız. Bir şey olduğunda sizin güç alanınız içindeki tek şey ona karşı takındığınız tutumdur. Onu ya kabul edersiniz ya da öfkelenirsiniz. Bizi gerçekten korkutan ve Umutsuzluğa düşüren şey dışımızdaki olayların kendileri değil fakat bizim onlar hakkındaki düşüncelerimizdir. Bizi rahatsız eden şeyler değil onların anlamını yorumlama biçimimizdir. Aceleci zanlarla ve olayların olma biçimlerinin tepkisel izlenimleriyle kendinizi telaşa sokmaya son verin. Olaylar ve insanlar bizim onların olmasını arzu ettiğimiz gibi ya da göründükleri gibi değildirler. Onlar oldukları gibidirler. Kişi edimleriyle kendini gerçekleştirir. Kendi kurallarınızı oluşturmaya çaba göstermeyin. Büyük ve genel, küçük ve yerel her konuda doğa kanunlarıyla uyumlu bir şekilde kendinize yol gösterin. Sizin en yüksek idealiniz iradenizi doğa ile uyumlu hale getirmek olmalıdır. Bu ideali de uygulayabilirsiniz? Sizin kendi günlük yaşamınız içindeki ayrıntılarda ve biricik kişisel görev ve işlerinizde. Kendi işinizi yaparken yıkanmak gibi en iyi şekilde doğa ile uyumlu olarak yıkanın. Yemek yerken en iyi şekilde doğa ile uyumlu olarak yiyin. Ne yaptığınız önemli olduğu gibi nasıl yaptığınız da önemlidir. Bu ilkeyi açık seçik bir şekilde anladığımızda ve bu ilkeyle yaşadığımızda zorluklar karşımıza geldiğinde bu da tanrısal düzenin bir parçasıdır, içsel huzurunuz sürmeye devam eder. Olaylar bizi incitemez fakat olaylara bakışımız bizi incitebilir. Olayların kendileri bizi incitemez ve engelleyemez. Diğer insanlar da bizi incitemez ve engelleyemez. Bizim bunlara bakışımız ise bir başka konudur. Bize sorun yaratan tutumlarımız ve tepkilerimizdir. Bu yüzden ölüm bile kendi içinde ve dışında büyük bir ilgi gerektirmez. Korkunç olan bizim ölümle ilgili kanılarımız ölüm fikrimizdir. Ölümle ilgili çok çeşitli düşünce yolları vardır. Ölümle ve diğer her şeyle ilgili kanılarınızı dikkatlice inceleyin. Bu kanılarınız gerçekten hakiki mi? Bu kanılarınız size iyi bir şey sağlıyor mu? Ölümden ya da acıdan endişelenmeyin. Ölüm ya da acıdan korkmaktan endişelenin. Dışsal koşullarımızı biz seçemeyiz fakat bu koşullara nasıl yanıt vereceğimizi her zaman seçebiliriz. Kimseyi ayıplamayın ve kimseyi suçlamayın. Bize acı çektiren olayların kendilerinden çok onlarla ilgili duygularımızdır. Bunu başkalarını suçlamak takip eder ve aptalcadır. Dolayısıyla acı çektiğimizde, aksilikle karşılaştığımızda, rahatsız olduğumuzda ya da kederlendiğimizde gelin başkalarını suçlamayalım, kendi tutumlarımızı inceleyelim. Dar kafalı insanlar bir talihsizlikle karşılaştıklarında alışkanlıkla başkalarını suçlarlar. Ortalama insanlar kendilerini suçlarlar. Bilgelik yaşamına kendini adamış olan insanlar bir şeyi veya başka birisini ani ve mantıksız bir güdüyle suçlamanın aptallık olduğunu, suçlamanın gerek başkalarına gerekse kendilerine hiçbir şey kazandırmadığını anlarlar. Ahlaksal gelişimdeki düşüklüğün işaretlerinden birisi gittikçe artan bir şekilde başkalarını suçlamaktır. Parmakla karşıdakini işaret edip suçlamanın boşluğunu görmeliyiz. Kendi tutumlarımızı araştırıp kendimiz üzerinde daha fazla çalıştıkça isteğimiz dışında gelişen olaylara kolay açıklamalar aradığımızda kapıldığımız fırtınalı duygusal tepkilerden kurtulmaya başlarız. Olaylar basit bir şekilde ne iseler odurlar. Öteki insanlar ne düşüneceklerse onları düşünecekler. Bu bizi ilgilendirmez. Kimseyi ayıplamayın, kimseyi suçlamayın. Kendi erdeminizi yaratın. İnsanın doğası iyi şeyler yapmak, işbirliği yapmak ve başkalarından iyiliğini istemektir. Epiktelos Başkalarının size hayran olmasına bağımlı olmayın. Bunda hiçbir güç yoktur. Kişisel erdeminiz dışsal bir kaynaktan çıkartılamaz. Kişisel erdeminiz kişisel arkadaşlarınızda bulunmaz. Başka insanların size gösterdiği saygıda bulunmaz. Öteki insanlar sizi sevenler bile sizin fikirlerinizle uyuşmazlar, sizi anlamazlar ya da sizin coşkunuzu paylaşmazlar. Bu bir yaşam olgusudur. Artık büyüyün. Başka insanların sizinle ilgili ne düşündüklerinden size ne? Kendi erdeminizi kendiniz yaratın. Kişisel erdeme mükemmel insanlarla arkadaşlık ederek ulaşamazsınız. Kişisel erdeminizi yaratmak için kendi emeğinizi harcamalısınız. Bunu şimdi yapın. Elinizden gelenin en iyisini yapın ve kimin sizi gözetlediğiyle ilgilenmeyin. Başkalarından saygı ya da hayranlık beklemeden kendi yararlı işinizi yapın. Başkalarından beklediğiniz hiçbir şey kendi yaratacağınız erdem kadar değerli değildir. Başkalarının zaferleri ve mükemmellikleri onları ilgilendirir. Benzer şekilde sizin sahip olduğunuz şeyler de mükemmel olabilir. Fakat siz bu mükemmelliği ötekilerden çıkartamazsınız. Şunun üzerine düşünün. Gerçekten size ait olan şey nedir? Sizin yolunuza çıkan fikirleri, kaynakları ya da fırsatları düşünün. Kitaplarınız var mı? Okuyun onları. Onlardan öğrenin. Onlardaki bilgeliği yaşamınıza katın. Özel bir bilgiye sahip misiniz? Onu bütünüyle ve iyi bir şekilde kullanın. İyi bir fikriniz mi var? Bu iyi fikrinizi izleyin ve izlemeyi sürdürün. Neye sahip olduğunuzu bilin ve uygulayın. Gerçekten sizin olan şey nedir? Kendinizle birlikteyken haklı olarak mutlu olabilirsiniz ve gerçekten sizin olan şeyi tanıyarak doğa ile uyumlu edimleriniz olur ve bu mutluluğunuzu kolaylaştırır. Kendi önemli görevinize odaklanın. Değişik bir şeyler yapmanız ve eğlenmeniz için zaman ve yer olacaktır. Fakat onların sizin gerçek amaçlarınızı yok etmelerine izin vermeyin. Eğer bir seyahatteyseniz ve geminiz bir limanda demirlemişse Su için deniz kabukları ve bitki toplamak için sahile çıkabilirsiniz. Fakat dikkatli olun. Kaptanın dönüş çağrısını eşitin. Dikkatiniz gemiye yönlendirilmiş olsun. Önemsiz ve değersiz şeyler tarafından dikkatin dağılması ve başka yöne çekilmesi dünyadaki en kolay şeydir. Kaptan çağırdığı an bütün bu önemsiz ve değersiz şeyleri bırakmaya ve asla geriye bakmadan gemiye doğru koşmaya hazır olmalısınız. Eğer yaşlıysanız Gemiden fazla uzaklaşmayın. Çağrıldığınızda ortaya çıkmakta başarısız olabilirsiniz. Olayları tıpkı ortaya çıktıkları gibi sessizce kabullenin. Her olayda elimizden geleni yapmalı ve geri kalan şeyler için soğukkanlı olmalıyız. Deniz yolculuğuna çıkmak zorundaysak ne yapmalıyız? Gemiyi, kaptanı, tayfaları, mevsimi, günü ve rüzgarı iyi seçmeliyiz. Hepsi bu. Epiktetos. Olayların sizin isteklerinize uygun bir şekilde oluşmalarını beklemeyin. Olayları gerçekten ortaya çıktıkları gibi kabul edin. Bu yolla huzur sizin için olanaklı olacaktır. İradeniz her zaman güç alanınızın içindedir. Aslında hiçbir şey sizi durduramaz. Hiçbir şey sizi geriye çekemez. Çünkü iradeniz her zaman güç alanınızın içindedir. Hastalık belki bedeninizi tehdit edebilir fakat siz gerçekten bedeniniz misiniz? Topallık ayaklarınıza engel oluşturabilir. Fakat siz gerçekten ayaklarınız değilsiniz. Siz izin vermedikçe hiçbir olay sizi etkileyemez. Başınıza bir şey geldiğinde bunu anımsayın. Başınıza gelen her şeyi bütünüyle kullanın. Yaşam içinde karşılaştığımız her zorluk bize içe dönmek ve kendi içsel kaynaklarımızı anımsamak için bir fırsat sunar. Yakınmadan, Sabırla katlandığımız denenmeler bize kendi güçlerimizi tanımamız için sunulmuş birer fırsattır. Sağduyulu insanlar olayın ötesine bakarlar ve onu iyi bir şekilde nasıl kullanabileceklerinin alışkanlığını oluşturmaya çalışırlar. Bir kaza olayıyla karşılaştığınızda gelişi güzel biçimde tepki vermeyin. İçe dönmeyi anımsayın ve böyle bir olayla ilgili ne çeşit güçlere sahip olduğunuzu kendinize sorun. Derin kazı. Sahip olduğunuz bilmediğiniz güçleriniz vardır. Doğru gücünüzü bulun, onu kullanın. Eğer cezbedici bir kişiyle karşılaşırsanız, ihtiyacınız olan kaynak geri çekilme gücüdür. Eğer acı ya da zayıflıkla karşılaşırsanız, ihtiyacınız dayanıklılık gücüdür. Eğer kötü sözle karşılaşırsanız, o zaman sabır gücüdür. Siz böyle yaptıkça, zaman içinde her olay için uygun içsel kaynağınızı Seçme ve uygulama alışkanlığını geliştirirsiniz ve yaşamın görünüşleriyle karşılaştığınızda heyecanlanıp kendinizi kaybetmezsiniz. Zamanın baskısıyla ezilmişlik duygusundan kurtulursunuz. Sahip olduğunuz şeyleri yitirmek her şeyin sonu değildir. Aslında kaybedecek hiçbir şey yok. Biz o şeyi kaybettim demeyi bırakıp onun yerine o şey geldiği yere döndü dediğimizde İçsel huzur başlar. Çocuğunuz mu öldü? O geldiği yere döndü. Kocanız ya da karınız mı öldü? O geldiği yere döndü. Sahip olduğunuz bir şey ya da bir mülkünüz mü sizden alındı? Onlar da geldikleri yere döndüler. Belki de kızdınız çünkü kötü bir adam sizin kişisel eşyalarınızı aldı. Size o şeyleri kim verdiyse onu sizden geri alması... Niçin sizin ilgi alanınıza girsin ki? Önemli olan şey sizin dünya size o şeyleri verdiğinde tıpkı bir seyyahın otelde bir odada gecelemesi gibi o şeylere büyük bir özen göstermenizdir. İçsel huzur bir yaşamın kapısını açar. Tutkulardan özgür olmak sakin ve huzurlu bir zihin için ödenen bedeldir. Epiktetos Daha yüksek bir yaşamın en emin işareti huzurdur. Ahlaki gelişim insanın içindeki heyecan ve sıkıntı durumundan özgürleşmesiyle gerçekleşir. Şuna buna sinirlenmeye bir son verebilirsiniz. Daha yüksek bir yaşamı arıyorsanız, şu şekildeki bencil düşünme kalıplarından sakınmalısınız. Eğer daha fazla çalışmazsam, iyi bir yaşam kuramayacağım kendime. Kimse beni tanımayacak, bir hiç kimse olacağım ya da eğer emrim altında çalışanları eleştirmezsem, benim iyi niyetimi istismar ederler. Üzüntü ve korku ile engellenmemiş bir yaşam sürerek açlıktan ölmek, endişe, şiddetli korku, şüphe ve dizginlenemeyen tutkularla birlikte yaşanan zengin bir yaşamdan çok daha iyidir. Kendinizin efendisi olmak için bir program yapın ve uygulamaya, alçak gönüllü bir şekilde canınızı sıkan küçük şeylere başlayın. Çocuğunuz bir şey mi döktü? Para cüzdanınızı yanlış bir yere mi koydunuz? Kendinize şunları söyleyin. Rahatsız edici bir sorunun sakin bir şekilde üstesinden gelmek benim içsel huzurum için ödediğim bedeldir. Kaygı ve endişeden özgür kalmam için ödediğim şeydir. İşe yaramaz bir şey için değil. Çocuğunuzu çağırdığınız zaman onun size istediğiniz yanıtı vermemesine hazırlıklı olun. İstediğiniz şeyi yapmayabilir. Bu şartlar altında sinirlenmeniz çocuğunuza yardımcı olmayacaktır. Size sorun yaratmak çocuğunuzun güç alanı içinde değildir. Sizi ilgilendirmeyen şeylere dikkatinizi yönlendirmeyin. Ruhsal gelişim, önemsiz şeylerin peşinden koşmayı bırakarak dikkatimizi össel olana yönlendiren, össel olandan etkilenmemizi sağlayan bir ışıktır. Dahası, dikkatimizi bizi ilgilendirmeyen şeylerden uzak tuttuğumuz için aptal olarak adlandırılmamız bile aslında iyi bir şeydir. Diğer insanların sizinle ilgili düşünceleriyle ilgilenmeyin. Görünüşler onların gözünü kamaştırır. Ve onları aldatır. Amacınıza yapışın. Yalnızca amacınıza yapışmanız sizin iradenizi güçlendirir ve size tutarlı bir yaşam verir. Öteki insanların takdirlerini ve hayranlıklarını kazanmaya çaba göstermekten sakının. Daha yüksek bir yola çıkıyorsunuz artık. Ötekilerin sizi kültürlü, biricik ya da bilge görmelerini özlemle beklemeyin. Hulgusal açıdan eğer birileri sizi özel biri olarak görüyorsa bunu şüpheyle karşılayın. Sahte bir kendini önemseme duygusuna karşı savunmada olun. İradenizi hakikatle uyum içinde tutun ve unutmayın ki kendinizle ilgilenmeniz ile kontrolünüz dışındaki şeyler karşılıklı olarak birbirlerinin dışlar. Birinin içindeyseniz diğerini reddedersiniz. İhtiyaçlarınızı ve beklentilerinizi gerçeklikle uyumlu hale getirin. İyi ya da kötü yaşam ve doğa değiştiremeyeceğimiz yasalar tarafından yönetilir. Bunu ne kadar önce kabul edersek o kadar sakin oluruz. Çocuklarınızın, karınız ya da kocanızın sonsuza dek yaşamalarını dilerseniz bu aptallık olur. Onlar ölümlüdür tıpkı sizin gibi. Ve ölümlülük yasası bütünüyle sizin ellerinizin dışındadır. Benzer bir şekilde eğer hiç hata yapmayan bir çalışan, karı ya da koca ya da arkadaş arzu ederseniz bu da aptalcadır. Bu sizin aslında kontrol edemeyeceğiniz şeyleri kontrol etmek istediğinizi gösterir. Bu da öfke doğurur. Arzularınız tarafından hayal kırıklığına uğratılmamanız sizin kontrol alanınız içindedir. Arzularımızın akıntısına kapalıp gitmek yerine onlarla olgulara uygun bir şekilde ilgilenmeliyiz. Aradığımız ya da kaçındığımız şeylerin bize verilmesi ya da bizden alınması tarafından kontrol ediliriz. Eğer aradığınız şey özgürlük ise hiçbir şey arzu etmeyin ve başkalarına dayalı her şeyden uzak durun. Yoksa her zaman yardım edilemez bir köle olarak kalırsınız. Özgürlüğün gerçekten ne olduğunu ve ona nasıl erişebileceğinizi anlayın. Özgürlük her istediğiniz yapma hakkı ya da becerisi değildir. Özgürlük sizin gücünüzün sınırlarını ve tanrısal iradenin koyduğu doğal sınırları anlamanızdan sonra gelir. Yaşamın sınırlarını ve kaçınılmazlığını kabullenerek Onlarla savaşmak yerine onlarla birlikte çalışarak özgür oluruz. Diğer yandan eğer kontrol alanımız içinde olmayan şeylere karşı duyduğumuz geçici arzularımıza yenilirsek özgürlüğümüzü kaybederiz. Yaşama bir ziyafetmiş gibi yaklaşın. Diojen ve Herakleitos böyle davrandıkları için tanrısal insan olarak adlandırılmışlardır. Epiktetos kendi yaşamınızı nezaketle davranmanız gereken bir ziyafet olarak düşünün. Servis tabağı size geldiğinde elinizi uzatın ve ölçülü bir miktarda yiyeceği tabağınıza alın. Eğer servis tabağı henüz size gelmemişse sabırla sıranızı bekleyin. Aynı kibar, ölçülü ve tatminkar tutumu çocuklarınıza, karınıza ya da kocanıza, iş arkadaşınıza ya da nişanlınıza da taşıyın. Telaşlanmaya, düşmanlığa ve öfkeye kapılmaya gerek yok. Zamanınız geldiğinde kendi doğru payınızı alacaksınız. Diojen ve Herakleitos kaba dürtülerle değil de yukarıda değindiğimiz ilkelerle yaşamanın mükemmel örnekleridirler. Onların değerli örneğini kendinize araştırma konusu yapın. Öteki insanların olumsuz görüşlerini benimsemekten kaçının. Öteki insanların görüşleri ve sorunları bulaşıcı hastalık gibi yayılabilir. Olumsuz ve yararsız tutumları Çevrenizdeki arkadaşlarınızdan alıp benimseyerek kendinize zarar vermeyin. Düş kırıklığı nedeniyle üzüntü içinde olan bir arkadaşınızla, kederli bir akrabanızla ya da birdenbire alt altüst olmuş bir çalışma arkadaşınızla karşılaşırsanız, bu apaçık talihsizliği kendi üzerinize almamanız için dikkatli olun. Olayların kendileriyle bizim onları yorumlamamız arasındaki ayrımı anımsayın. Kendinize şunu hatırlatın. Bu kişiyi inciten şey, olayın kendisi değil. Bir başka kişi aynı durumda kendisini mutsuz hissetmeyebilirdi. Bu kişiyi inciten şey, onun eleştirel olmayan bir şekilde verdiği tepkidir. İnsanların hatalı, olumsuz duygularına kapılarak, onların bu duygularına katılmak, şefkat ya da dostluk işareti değildir. Bağımsız kalarak ve melodram gibi tepkilerden kaçınarak, kendimize ve başkalarına daha iyi hizmet edebiliriz. Eğer kendinizi depresyonda olan, İncinmiş, kırılmış birisiyle konuşurken bulursanız onlara şefkat gösterin ve can kulağıyla ya da sempati duyarak dinleyin. Ama onların olumsuz duygularının sizde de oluşmasına izin vermeyin. Size verilen rolü her zaman iyi oynayın. Gücünüzü aşan bir rolü üstlenirseniz bu rolü iyi oynamayı beceremeyeceğiniz gibi yapabileceğiniz bir rolü de yapmamış olursunuz. EPİK Tetos. Bizler bir tiyatro oyunundaki aktörlere benzeriz. Tanrısal irade bize danışmadan yaşam içindeki rollerimizi belirler. Bazılarımız kısa bir dramda rol alırız. Diğerlerimiz uzun bir dramda. Fakir bir insan rolü verilmiş olabilir. Sakat bir insan, ünlü bir insan, bir halkın lideri ya da sıradan bir şehirli rolü verilmiş olabilir. Bize bu oyunda verilen rolü kontrol edemeyiz. Bizim işimiz rolümüzü en iyi şekilde oynamak ve Rolümüzden şikayet etmekten kaçınmaktır. Kendinizi hangi sahnede ve hangi koşullar altında bulursanız bulun, mükemmel bir performans gösterin. Eğer rolünüz okuyucu olmaksa okuyun, eğer yazar olmaksa yazın. Olan her şeyin iyi bir nedeni vardır. Herkese yeryüzünde oynayacağı rolü dağıtan tanrısal bilgeliktir. Epiktetos Neyi düşünürseniz o olursunuz. Olan olaylara boş ve batıl inançlarının etkisinde kalarak güçler ve anlamlar yüklemekten sakının. Aslında olmayan anlamlar yüklemeyin. Kafanızı kullanın. Bizim her zaman meşgul olan zihinlerimiz bir sonuçtan diğerine atlamayı, aslında orada var olmayan işaretler üretmeyi ve yorumlamayı sonsuza kadar sürdürebilir. Bunun yerine başınıza gelen her şeyin iyi bir yan taşıdığını farz edin. Şanslı olduğunuzu düşünüyorsanız şanslısınız. Eğer avantaj arayan bir gözle bakarsanız, her olay sizin için bir avantaj taşır. Mutluluk yalnızca içinizde bulunabilir. Yaşamdaki en değerli amaç özgürlüktür. Bu özgürlük kendi kontrol alanımızın dışındaki şeyleri aldırmayarak, onları önemsemeyerek kazanılır. Eğer zihinlerimiz korku ve tutkuyla dolu, kederli bir kazan gibi ise, hafif ve ışıklı bir kalbe sahip olamayız. Yenilmez olmayı istiyor musunuz? O zaman üzerinde gerçek bir kontrolünüz olmayan şeylerle mücadeleye girmeyin. Sizin mutluluğunuz üç şeye dayanır. iradeniz, karşılaştığınız olaylarla ilgili fikirleriniz ve bu fikirleri işleme biçiminiz. Asıl mutluluk her zaman dışsal koşullardan bağımsızdır. Uyanık bir bilinçle dışsal koşullara kayıtsız ilgisiz kalın. Sizin mutluluğunuz yalnızca içinizde bulunabilir. Bizler güzel ve etkili sözler, iş etiketleri, mevkiler, yüksek saygılar, hayali mülkler, pahalı giysiler ya da bize gösterilen hoş davranışlar karşısında nasıl da kolayca etkileniyoruz. Gözümüz kamaşıyor ve kandırılıyoruz. Şöhretli kişilerin, önemli devlet adamlarının, siyasi liderlerin, servet sahibi olanların ya da büyük entelektüel ve sanatsal yeteneği olan insanların zorunlu olarak mutlu olduklarını zannetme hatasına düşmeyin sakın. Anımsayın. İyiliğin gerçek özü sizin kendi kontrol alanınızın içindeki şeylerde bulunabilir. Bunu aklında tutarsanız kendinizi ve başarılarınızı acınacak bir halde başkalarıyla kıyaslayarak boş yere kıskançlık, haset, terk edilmiş duygusuna kapılmazsınız. Kendiniz dışında başka biri olmaya çalışmayın. Kendi kontrol alanınızda kalın. Olaylar karşısında kontrolünüzü yitirmeyin. İnsanların sizi incitecek güçleri yoktur. Herhangi bir olay karşısında küçük düşüp düşmemek sizin seçiminize bağlıdır. Herhangi bir kişi size kaba ve terbiyesizce sözlerle bağırdığında ya da size vurduğunda eğer küçük düşerseniz bu her zaman sizin seçtiğiniz bir görüştür. Sizi küçük düşüren şey olana verdiğiniz tepkidir. Eğer birisi sizi sinirlendiriyorsa sizi sinirlendiren şey yalnızca ona verdiğiniz tepkidir. Dolayısıyla Herhangi bir kişi sizi kışkırtıyor gibi göründüğünde hemen şunu anımsayın. Sizi kışkırtan şey olayla ilgili verdiğiniz yargıdır. Duygularınızın görünüşler tarafından ateşlenmesine izin vermeyin. Bir anda tepki vermemeye çalışın. Kendinizi var olan durumdan geriye çekin, daha geniş bir açıdan bakın, kendinizi sakinleştirin. Ruhsal gelişim ölüm ve felaketlerle yüzleşerek gerçekleşir. Yaşamın acı dolu olaylarından bakışlarınızı kaçırmak yerine onlara dikkatli ve dürüst bir bakışla bakın ve sık sık onları tefekkür edin. Ölüm, hastalık, kayıplar ve düş kırıklıklarının gerçekliğiyle yüzleşerek kendinizi yanılsamalardan ve sahte ümitlerden özgürleştirin ve mutsuzluk, haset dolu düşüncelerden sakının. Kalbinizde yaşatmak istediğiniz idealleri içinize ekin. Ben size... Karakterinizde yaptığınız ilerlemeyi soruyorum. Siz bana bir filozofun kitabını çok iyi okuduğunuzu ve anladığınızı söyleyerek övünüyorsunuz. Bu kitabı anlamanız sayesinde ruhunuz şimdi daha yüksek, daha özgür, daha vefalı ve daha güzel oldu mu? Ruhunuz hiçbir şeyin engel olamayacağı kadar güçlü ve hiçbir şeyin bulandıramayacağı kadar berrak oldu mu? Şikayetleri, öfkeyi ve sızlanmayı hayatınızdan kovabildiniz mi? İlkeler İçinizde yeşer değil mi? Epiktetos Öteki insanların ne düşündüklerine ve ne yaptıklarına bakmadan ruhsal olarak en üstün olanla bağ kurun. Çevrenizde ne olursa olsun gerçekten erişmek istediğiniz şeye yapışın. Bilgelik dolu bir yaşam arayanlarla alay edilecektir. Gerçek bilgelik sizi yüreklendirecektir. Epiktetos Yüksek bilgelik yaşamını izleyenler Ruhsal ilkelerle yaşamı arayanlar, gülünmeye ve kınanmaya hazırlıklı olmalıdır. Toplumsal kabullenebilme ve konforlu bir yaşama ulaşma peşindeki birçok insan, ruhsal idealleri olan ve filozofça bir yaşam yaşamakta kararlı olan insanlara karşı kesin bir öfke gösterir. Böyle fakir ruhlara tepki göstermekle geçirmeyin yaşamınızı. Onlara karşı şefkatli olun ve aynı zamanda doğru bildiğiniz şeyi yapmaya devam edin. Ruhsal gelişim programınıza başladığınızda size yakın olan insanlar sizinle alay edebilirler ve sizi kibirle suçlayabilirler. Ahlaksal ideallerinizi alçak gönüllü bir şekilde hayata geçirmek sizin görevinizdir. Kalbinizde bildiğiniz şeye yapışmama en iyisidir. Sonra eğer kararlı bir şekilde bunu uygularsanız önceden sizinle alay etmiş olanlar şimdi size hayranlık duyacaklardır. Fakat siz başkalarının kötü huylu kanılarının Amacınızı dalgalandırmasına izin verirseniz ikinci bir ayıp yapmış olursunuz. Başkalarını memnun etmeye çalışmak tehlikeli bir tuzaktır. Başınıza gelen iyi ve kötü olayların sorumluluğunu üstlenin. Dikkatiniz amacınızda ve ruhunuzda olsun. Epik de, de olsun. Öteki insanları memnun etme çabası içine girdiğimizde kendimizi etki alanımızın dışındaki yanlış yönlere giderken buluruz. Böyle yaparsak kendi yaşamımızın amacına tutunmayı kaybederiz. Kendinizi gerçeği arayan biri olarak, bir bilgelik aşığı olarak görün. Tekrar tekrar özsel ve değerli olana dönün. Kendinizi başkalarına bilgeymiş gibi göstermeye çalışmayın. Eğer bilgelik dolu bir yaşam yaşamak istiyorsanız, kendi fikirlerinizle ve kendi gözlerinizle yaşayın. Karakter şöhretten daha önemlidir. Endişeler ve şiddetli korkular zaman kaybıdır ve başkalarına da iyi bir örnek oluşturmaz. Özellikle şöhretinizi ve etkinizi düşünüyorsanız bu bir gerçektir. İş hayatınızda ya da topluluğunuz içinde tanınmış birisi olmak gibi beklentiler yüzünden niçin korku içinde yaşıyorsunuz? Ya da başkalarının sahip oldukları olanaklara ve ikramiyelere sizin nasıl sahip olabileceğiniz konusunda neden sorun yaratıyorsunuz? Şu şekilde düşünerek canınızı sıkmayın. İnsanlar benim hakkımda iyi şeyler düşünmüyorlar ve ben hiç kimseyim. Eğer sizin şöhretli olmanız gerçekten önemliyse başkalarının sizinle ilgili ne düşündükleri sizi ilgilendirmez. Güçlü bir konum elde etmiş olsanız ya da fantezilerle dolu partilere davet ediliyor olsanız bu sizin karakterinizde ve hayalinizde gerçekten ne gibi farklılıklar yaratabilir? Hiçbir şey. Öyleyse güçlü bir banker ya da çok ünlü bir kişi olmamanız niçin itibarınızı sarsın ki? Ve eğer kendi yaşam alanınızda üzerinde kontrolünüz olan ve gerçekten değişiklikler yapabileceğiniz konularla ilgileniyor olsanız bir hiç kimse olmaktan neden endişeye kapılarsınız ki? Fakat gücüm ve ünüm olmadan dostlarıma yardımcı olamam ki diyebilirsiniz tabi. Gerçekten onların çok para sahibi olmalarına ve güç dolu salonlara girebilmelerine yardımcı olamayabilirsiniz. Fakat bunları edinmeleri için sizin yardımcı olmanız gerektiğini, başka bir kimsenin yardımcı olamayacağını gerçekten kim bekleyebilir ki? Bir kimsenin sahip olmadığı bir şeyi verebileceğini kim bekleyebilir ki? Eğer param ve gücüm olsaydı bunları dostlarımla paylaşabilirdim. Eğer aileme, dostlarıma, ilkelerime, öz sadık olarak ve şerefimi koruyarak zengin ve güçlü olabileceksem bunu nasıl yapabileceğimi bana gösterin de yapayım. Fakat eğer ben kişisel dürüstlüğümü, doğruluğumu feda etmek zorunda kalacaksam bu aptallık olur ve bu konuda ısrar etmek saçmalamaktır. Eğer bir miktar paraya sahip olmak ile soylu ve onurlu bir dosta sahip olmak arasında seçim yapmanız istenseydi sizden hangisini seçerdiniz? Sizin iyi bir insan olmam için bana yardım etmeniz, iyi karakterimi tehdit edecek şeyler yapmam için beni zorlamanızdan daha iyi olurdu. İyi ama benim ülkem için yerine getirmem gereken yükümlülüklerim ne olacak? Böyle söylerseniz ne demiş olursunuz? Eğer büyük yardımlarda bulunmanız ya da fantezi görünüşlü binalar inşa ettirmenizle ilgili konuşuyorsanız bunlar gerçekten tartıştığımız konu mudur? Bir demir işçisi ayakkabı üretmez ve bir ayakkabıcı da silah üretmez. Herkesin kendi işini iyi yapması yeterlidir. İyi ama eğer başka birisi de benim ürettiğim şeyin aynısını üretiyorsa ne olacak? Tamam, hiçbir şey sizin katılımınızı daha az değerli bir hale getiremez. Kendi şerefinizi ve güvenilerinizi koruyarak yaptığınız her şey iyidir. Fakat siz ahlaki sorumluluklarınızı ve şerefinizi gölgeleyerek topluma katılmayı arzu ediyorsanız, sorumsuz ve utanmaz biri olduğunuzda çevrenizdekilere nasıl hizmet edebilirsiniz ki? İyi bir kişi olmanız ve sorumluluklarınızı yerine getirmeniz şöhretli ve güç sahibi biri olmanızdan daha iyidir. Her avantajın bir bedeli vardır. Birisi sizin arzu ettiğiniz ayrıcalıkların, fırsatların ya da şerefin keyfini mi çıkarıyor? Eğer onların bu avantajları elde etmeleri ise, onların bu keyiflerinden zevk duyun. Onların başarı zamanıdır. Eğer bu avantajlar kötü ise, sizin yolunuza çıkmadıkları için üzülmeyin. Anımsayın. Onların uyguladığı yöntemleri uygulamadan ve onların harcadıkları zamanı harcamadan... Asla onlarla aynı ödülü kazanamazsınız. Onların ödedikleri hakiki bedeli ödemeden ödülleri kazanabileceğinizi düşünmeniz mantıksızdır. Bir şey kazanmış olan bir kişi sizin üzerinizde hiçbir gerçek avantaja sahip olamaz. Çünkü onlar bu ödülün bedelini ödemiş olmalıdırlar. Yaşamın ödüllerinin bedelini ödemeyi arzu edip etmemek her zaman bizim seçimimizdir. Genellikle bu bedeli ödemememiz çok daha iyidir. Çünkü bedel bizim dürüstlüğümüz, doğruluğumuz olabilir. Örneğin, saygı duymadığımız birisini övmemiz için zorlanabiliriz. Doğanın iradesini kendi iradeniz yapın. Doğanın iradesini öğrenin. Onun üzerine çalışın, ona dikkatinizi verin ve sonra onu kendi iradeniz yapın. Doğanın iradesi her insan için ortak olan deneyimler yoluyla bizim gözlerimizin önüne serilir. Örneğin, eğer komşumuzun çocuğu kendi evlerinde, bir tabak ya da benzer bir şey kırarsa, şunu söylemeye hazırızdır. Böyle şeyler hep olur. Kendi tabağınız kırıldığında da, bir başkasının tabağı kırıldığında verdiğiniz yanıtı vermelisiniz. Bu anlayışı, daha büyük duygusal önemi ve dünya çapında sonuçları olan konulara taşıyın. Çocuğunuz, karınız, kocanız ya da çok sevdiğiniz birisi öldü mü? Böyle bir durumda herkes şöyle diyecektir. Bu bir yaşam döngüsüdür. Ölüm olur. Bazı şeyler kaçınılmazdır. Ama kendi çocuğumuz ya da çok sevdiğimiz birisi öldüğünde ağlamaya eğilimliyizdir. Ne kadar kederliyim, ne kadar talihsiz bir insanım. sayın. bir başkasını ilgilendiren herhangi bir şeyi duyduğunuzda nasıl duygulanmıştınız? Kendiniz böyle bir olayla karşılaştığınızda da bu duyguyu taşıyın. Olayları kabullenmesini öğrenin, ölümü de zekanızla kabullenin. Kendimizin efendisi olmamız tanrısal iradenin Amaç edinmemizi istediği şeydir. Tanrısal bilgelik, zeka, düzen ve akıldır. Her işimizi tanrısal bilgeliğin ustalığına bağlanarak yapmalıyız. Epiktetos Kötülük dünya içinde, olayların ya da insanların içinde doğal olarak bulunan bir şey değildir. Kötülük, unutkanlık, tembellik ya da dikkatsizlikle oluşan bir yan üründür. Yaşamdaki gerçek amacımızı görme gücünü yitirdiğimizde ortaya çıkan bir şeydir. Amacımızın ruhsal gelişim olduğunu anımsadığımızda, kendi en iyi kendiliklerimizi ele geçirme çabasına geri döneriz. Mutluluğun kazanılma yolu budur. Zihninize hazineniz gibi davranın. Aklınızı hep anımsayın, amacınıza yapışın. Nefsiniz, bu kişinin tutkuları, acıları ve hazlarıyla büzülmeden önce iyi düşünün. Tutkular nefsin hastalıklarıdır. Bedeniniz gibi nefsiniz de hastalanabilir. Nefsin hastalıkları zayıflıklardır. Epiktetos Zihninizi kimseye teslim etmeyin. Eğer birisi sizin bedeninizi alıp yoldan geçen yaşlı birisine köle olarak verirse doğallıkla öfkeye kapılırsınız. O kişi sizi yerden yere vurduğunda üzülürsünüz. O zaman herhangi bir kişi sizi etkilemek istediğinde çok değerli olan zihninizi verirken neden hiçbir utanç duygusu duymuyorsunuz? Sizinle iğren şeyler paylaştıktan sonra sizi kafası karışmış ve dağılmış bir halde bırakacak birisine zihninizi teslim etmeden önce ikinci bir kez daha düşünün. Önce amacınızı belirleyin, sonra nasıl gerçekleştirebileceğinizi düşünün. Sonra da uygulayın. Davranışlarınızın sorumluluğunu yüklenmeden önce konuya dikkatle bakıp inceleme ve sınama alışkanlığını geliştirin. İlerlemeden önce bir adım geriye çıkın ve Büyük bir resme bakar gibi konuya bakın. Böylece ham bir dürtüyle, ani ve mantıksız bir istekle düşünmeden hareket etmekten kurtarırsınız kendinizi. Ne olduğunu saptayın önce. Düşünceleriniz size yol göstersin ve sonra öğrendiğiniz şeylere uygun olarak hareket edin. Bir işe düşüncesizce bir davranışla ve büyük şevk ile başlayabiliriz belki. Fakat sonradan, önceden göremediğimiz ve istemediğimiz sonuçlar ortaya çıktığında, Utanç dolu olarak bir köşeye çekiliriz ve pişmanlıkla dolarız. Böyle yapmalıydım, şöyle yapabilirdim. Farklı bir şekilde yapmalıydım. Olimpiyat oyunlarında zafer kazanmayı arzuladığınızı farz edelim. Bu iyi bir amaç olabilir. Fakat kendinizi neyin içine soktuğunuzu bütünüyle düşünmeniz gerekir. Böyle bir arzunun gerçekleşebilmesi neyi gerektirmektedir? Önce ne yapmak gerekir? Sonra ne yapmalı? Bu amaç için ne gibi araçlarınız var? Bundan sonra ne gelmeli? Bu davranışınızın izlediği yol sizin için bütünüyle yararlı mı? Eğer yararlıysa başlayın. Eğer olimpiyat oyunlarında kazanmak istiyorsanız sıkı bir rejim ve çalışma uygulamanız gerekecek ve bu da sizin dayanma gücünüzün sınırlarını zorlayacaktır. Yarışma koşullarına boyun eğmeniz, uygun bir beslenme programı uygulamanız, şeker ve tatlılardan uzak durmanız, sıcakta ve soğukta düzenli bir şekilde ağır egzersizler yapmanız ve içki içmeye son vermeniz gerekecektir. Sanki o sizin doktorunuzmuş gibi antrenörünüzün talimatlarına uyacaksınız. Sonra yarış anı geldiğinde hendeği atlamanız için iyi bir şansınız olacak. Kolunuzu, bacağınızı yaralayabilir, ayak bileğinizi burkabilir, düşebilirsiniz ve yüzünüz çamura gömülebilir. Ve bütün bunlar olup biterken siz yarışı kaybedebilirsiniz. Bütün bu olasılıkları Olabilecek her şeyi ve bunların sonuçlarını düşündükten sonra yarışlara katılma kararınız halen güçlü bir şekilde devam ediyorsa o zaman kararınızı uygulayabilirsiniz. Ortaya çıkan tablo yararlı gözüküyorsa oyunlara katılabilirsiniz. Bütün kalbinizle. Büyük resmi düşünerek konuya amatörce yaklaşan, kendi rahatlarını ve meraklarını tatmin ettikleri sürece oyunda kalanlardan kendinizi ayırmış olursunuz. Onların yaptıkları asil bir davranış değildir oyunu sonuna kadar sürdürmek için kesin olarak karar vermiş olmalısınız. Yoksa bazen bir güreşçiyi, bazen bir askeri, bazen bir müzikçiyi, bazen de tiyatrodaki bir oyuncuyu taklit eden bir çocuğa benzersiniz. Amacımızı gerçekleştirmek için gösterdiğimiz çabalara, kendimizi tam olarak vermediğimiz sürece, içi boş, samimi olmayan, sığ, yüzeysel bir insanız demektir. Ve bu şekilde hiçbir zaman içimizde var olan, Doğuştan getirdiğimiz yeteneklerimizi geliştiremeyiz. Daha önce görmedikleri ve duymadıkları bir şeyle karşılaştıklarında birden kıvılcım gibi parlayan, maymunlar gibi o şeyi taklit eden insanları hepimiz biliriz. Fakat kısa bir zaman sonra coşku ve çabaları söner, kaybolur. Yorucu ve tanıdık bir hale gelen projelerini terk ederler. İsteksiz, gönülsüz bir ruhun hiçbir gücü yoktur. Deneme niteliğindeki geçici çabaların geçici sonuçları olur. Ortalama insanlar başladıkları bir işte yeterli çabayı göstermeyerek dikkatsiz ve aceleci davranırlar. Belki de Yufistes gibi örnek birisiyle karşılaşmışlar ve kendilerinin diğerlerinden daha iyi, daha üstün olduğunu sezmişlerdir. Bütün bunlar iyi ama öncelikle kendi arzularınızın gerçek doğasını düşünün ve kendi yeterliliğinizi ölçün. Kendinize karşı dürüst olun. Güçlü ve zayıf yanlarınızı açık seçik bir şekilde değerlendirin. Şu anda katılmayı düşündüğünüz yarışmayı kazanmak için gerekli olan şeylere sahip misiniz? Örneğin bir güreşçi olabilmeniz için normalin üzerinde güçlü pazullarınızın olması gerekir. Sırtınız ve baldırlarınız da güçlü olmalıdır. Bu spor dalında en iyilerinin arasına girebilmeniz için fiziksel ustalığınız ve çevikliğiniz var mı? Bir şampiyon olabilmek için ya da bir şeyi ustalıkla yapabilmek için o şeyi arzu etmek işin yalnızca bir yanıdır. Diğer yanı ise o şeyi gerçekleştirmek ve bunu ustalıkla yapmaktır. Her insanın farklı bir yeteneği vardır. Belirli bir alanda başarı kazanmak için çeşitli yetenekler gerektiği gibi bazı fedakarlıkların yapılması da gerekir. Eğer bilgelikle dolu bir yaşam sanatında ustalaşmak istiyorsanız her şeyi yiyip içerek bunu başarabileceğinizi düşünebilir misiniz? Öfkenize yenilmeye ve her günkü alışkanlıklarınız olan sinirlenmeye ve mutsuzluk krizine girmeye devam edebileceğinizi düşünebilir misiniz? Hayır. Eğer gerçek bilgelik sizin konunuzsa ve siz samimiyseniz, kendi üzerinizde çalışmanız gerekir. Sağlıksız olan şiddetli arzularınızın ve ani tepkilerinizin üstesinden gelmelisiniz. Kimlerle arkadaşlık ettiğinizi yeniden gözden geçirmelisiniz. Arkadaş ve yoldaşlarınız değerli insanlar mıdır? Onların etkileri, alışkanlıkları, değerleri ve davranışları sizi yüceltiyor mu yoksa bırakmayı düşündüğünüz alışkanlıklarınızı daha da güçlendiriyor mu? Bilgelik yaşamının da her şeyde olduğu gibi bir bedeli vardır. Bilgelik yaşamını sürdürürken sizinle kırıcı biçimde alay edebilirler ve kamusal yaşamınızda, kariyerinizde, toplumsal konumunuzda ve mahkemelerdeki hukuki durumunuzda her şey kötüye gidebilir daha yüksek bir yaşama ulaşmak için tutarlı ayrıntıların tümünü uygulamaya karar verdiğinizde, en yüksek çabanızla birlikte riski de göze almalısınız. Özgürlük, düzenli bir zihin ve sakinlik gibi en değerli amaçları gerçekleştirmek için bazı zorunlu fedakarlıklar yapmanız gerekecek ve bu da ödediğiniz bedel olacaktır. Bununla birlikte, eğer durumu dürüst bir kalple gözden geçirdiğinizde, kendinizi uygun ya da hazır görmüyorsanız, yanılsamalardan özgürleştirin kendinizi ve daha gerçekçi, farklı bir yola sapın. Önce bilgi bir kişi, sonra bir bürokrat, sonra bir politikacı ya da bir şehrin yöneticisi olmaya çalışmak gibi amatörce, dahası acınacak durumdaki davranışlardan uzak durursak, olmadığımız bir şey olmaya çalışmak ya da kapasitemizin bütünüyle ötesinde bir şeyle uğraşmak gibi Anlamsız çabaların dışında tutarız kendimizi. Bu roller tutarlı değildir. Hem bütünlük içinde verimli bir yaşam sürmek hem de ne kadar hoşunuza gidiyor olsa da sayısız yöne doğru uçmak mümkün değildir. Yalnızca tek bir kişi olabilirsiniz. Ya iyi biri ya da kötü biri. İki temel şeyden birisini seçmek zorundasınız. Ya gerçeğin yolunda aklınızı geliştireceksiniz ya da Dayanılmaz arzular duyduğunuz dışsal şeylerin peşinden koşacaksınız. Bu sizin seçiminiz olacak, yalnızca sizin. İçsel çalışmalarla yeteneklerinizi geliştirebilir ya da kendinizi dışsal şeylerde kaybedersiniz. Bu şu demektir, bilge bir kişi olun ya da ortalama birisi olarak genel yolları takip edin. Görevlerimiz birbirimizle ilişkilerimizde açığa çıkar. Siz diğer her şeyden ayrılmış bir var olan değilsiniz. Evrenin biricik, yeri doldurulamaz bir parçasısınız. Bunu unutmayın. İnsanlık bilmecesinin özsel bir parçasısınız. Her birimiz geniş, birbiriyle bağlantılı ve mükemmel bir düzen içindeki insan toplumunun bir parçasıyız. Fakat siz bu insanlık kumaşının neresine uygunsunuz? Kim için varsınız? Öteki insanlarla bağlantı kurmaya ve bu bağlantıların niteliğini anlamaya çalışın. Birbirimizde olan ilişkilerimizi tanıyarak ve böylelikle görevlerimizi belirleyerek kendimizi açık seçik bir şekilde kozmik düzen içine yerleştiririz. Görevlerimiz, aile, komşuluk, iş yeri, devlet ve millet gibi bazı temel ilişki biçimleri içinde doğallıkla açığa çıkar. Ana, baba, çocuk, komşu, yurttaş, lider olmak gibi rollerinizi ve bu rollerinizden doğallıkla ortaya çıkan görevlerinizi düzenli bir şekilde düşünme alışkanlığı geliştirin. Kim ve kimle bağ içinde olduğunuzu bildiğinizde ne yapacağınızı bileceksiniz. Örneğin bir adam sizin babanız ise bunu bazı duygusal ve pratik haklar takip edecektir. O sizin babanızdır ve bu ikiniz arasında temel kalıcı bir bağ oluşturmuştur. Siz doğal olarak ona dikkat etmeli, tavsiyelerini dinlemeli, onun görüşlerini dinlerken sabır göstermeli ve onun kılavuzluğuna saygı göstermelisiniz. Bununla birlikte farz edin ki o iyi bir baba değil, belki o saçma sapan sözler söyleyen, anlamsız davranışlar ve planlar yapan, eğitimsiz, kibar olmayan birisi ve sizinkinden hayli farklı görüşleri var. Doğa herhangi bir kişiye ideal bir baba ya da basit bir baba vermiş mi? Bir oğul ya da kız olarak sizin temel görevleriniz söz konusu olduğunda babanızın karakterinin, kişiliğinin ya da alışkanlıklarının nasıl bir şey olduğu ikinci dereceden önem taşır. Tanrısal düzen, insanları ve koşulları sizin kişisel beynlerinize göre tasarımlamaz. Siz ondan razı olsanız da olmasanız da babanız vardır ve ne söylerse söylesin, ne yaparsa yapsın siz onun çocuğu olarak ona karşı yükümlülüklerinizi yerine getirmek zorundasınız. Size kötü davranan bir erkek kardeşinizin ya da bir kız kardeşinizin olduğunu farz edin. Bu neyi değiştirebilir? Ahlaki bir görev alarak onları tanımanız ve onlara karşı temel görevlerinizi yerine getirmeniz gerekir. Onun ne yaptığına odaklanmayın. Kendi yüksek amacınıza odaklanın. Sizin kendi amacınız doğanın kendisiyle uyumlu olmaktır. Özgürlüğe çıkan gerçek yol budur. Bırakın ötekiler istedikleri gibi davransınlar. Bu sizin kontrol alanınızın içinde değildir ve dolayısıyla sizi ilgilendirmez. Bir bütün olarak doğanın akla uygun düzenlendiğini fakat doğadaki her şeyin akılsal olmadığını anlayın. Edimlerinizi her zaman sadık bir bilge ve terbiyeli bir insan gibi düzenlediğinizde, niyet ve edimlerinizin tanrısal iradeye uygun olmalarını gözettiğinizde, başka insanların sözleri ve davranışları dolayısıyla kendinizi bir kurban gibi hissetmezsiniz. Böyle sözler ve davranışlar size eğlenceli ya da merhamet duyulacak şeyler gibi gelir. Fiziksel saldırılar dışında öteki insanlar siz müsaade etmedikçe sizi incitemezler. Bu kişi sizin akrabanız, kardeşiniz, öğretmeniniz ya da çalışanınız olsa da siz izin vermedikçe sizi incitemez. İncilmeye izin vermeyin, incitilmeyeceksiniz. Bu sizin kontrol alanınız içindeki bir seçimdir. Birçok insan özgürlüğün kendilerini iyi hissettikleri şeyleri yapmak ya da rahatlık ve kolaylık sağlayan şeyleri geliştirmek yoluyla geldiğini düşünerek yanlış yola yönelirler. Akıllarını geçici duygularının emri altına veren insanlar aslında arzularının ve nefretlerinin kölesidirler. Beklemedikleri meydan okumalarla karşılaştıklarında ki kaçınılmaz olarak karşılaşacaklardır, etkin ve soylu davranışlarda bulunmak için, kötü hazırlanmış olacaklardır. Gerçek özgürlük bizden bazı şeyler ister. Birbirimizle temel ilişkilerimizin keşfedilmesi ve anlaşılması, başkalarına karşı görevlerimizi coşkulu bir şekilde yerine getirmemiz yoluyla, herkesin özlediği gerçek özgürlük gerçekten olanaklı olur. Vefalı ve sadık olmanın özü Bir başkasının göklerden baktığını ve onu hoşnut etmen gerektiğini anımsa, Vefalı ve sadık olmanın özü, öncelikle yüce olana karşı doğru sanı ve tutumlara sahip olmaktır. Anımsayın, tanrısal düzen zeka sahibidir ve temel olarak iyidir. Yaşam rastlantısal olarak arka arkaya gelen anlamsız sahneler dizisi değil, fakat sonunda kavranabilir olan yasaları takip eden düzenli ve mükemmel bir bütündür. Tanrısal irade vardır ve Evreni adalet ve iyilik ile yönetir. Yüzeydeki şeylere baktığınızda bu her zaman size açık bir şekilde gözükmese de yaşadığımız evren olanaklığı en iyi evrendir. Kendi kararınızda adalet ve iyilik beklentisi üzerinde sabitleyin. Yaşadığınız olayların içinde kendilerini size gittikçe artan ölçüde göstereceklerdir. Niyetleri ve amaçlarıyla evrimi yöneten bir tanrısal zekanın var olduğuna güvenin. Yaşamanızı tanrısal düzenin iradesiyle uyumlu hale getirmeyi ve onunla yönetmeyi kendinize en üstün amaç edinin. Niyetlerinizi, amaçlarınızı ve edimlerinizi tanrısal düzenle uyumlu hale getirmeye çaba gösterdiğinizde yaşamanızdaki koşullara karşı kendinizi eziyet çeken, umarsız, kafası karışık ya da öfkeli birisi gibi duymamazsınız. Kendinizi güçlü, amacı olan ve kendinden emin birisi olarak duymuşarsınız. Kararlı, Vefalı ve sadık olmak kör bir inanç değildir. Kontrol alanınız içinde olmayan şeylerden uzak durma, kaçınma ilkesine bağlı kalmaya tutarlı bir şekilde uygulamak ve bu şeyleri sorumlulukların doğal sistemine uygun olarak çalışmalarına terk etmektir. Olaylardan endişelenip onları kontrol etmeye çaba göstermekten vazgeçin. Bunun yerine onları nezaketle ve zeka ile kabul edin. Eğer güç alanınız dışındaki şeylerin aslında iyi ya da kötü olduklarının düşleme tuzağına sürüklenirseniz, belirlenmiş amacınızı sürdürmek için vefalı ve sadık olmanız olanaksız hale gelir. Bu tuzağa sürüklenirseniz, yaşamınızdaki kaçınılmaz olaylar içinde, dış faktörleri suçlama alışkanlığınız güçlenir ve düşmanlık, çekişme, düş kırıklığı, öfke ve suçlamanın olumsuz akıntısında kendinizi kaybedersiniz. Doğal olarak bütün canlılar, kendilerine zarar vereceğini düşündükleri şeylerden uzaklaşır ve iyi, yararlı görünen şeylere yönelirler. Vefalı ve sadık olmanın diğer bir yanı da ailenizdeki, ülkenizdeki ve bölgesel toplumunuzdaki gelenekleri, görenekleri, adetleri sağduyulu bir şekilde gözlemlemenin önemidir. İçinde bulunduğunuz toplumun ritüellerini hırs ve akıl dışılık olmadan saf bir kalple yerine getirin. Saf bir kalple ritüelleri yaparsanız İnsanlarınızın ruhsal düzeniyle birleşirsiniz ve dahası insanlığın temel arzularını anlarsınız. Vefalı ve sadık olmak acılığın, sertliğin, ısırır gibi konuşmanın, öfkeli olmanın, nefret dolu olmanın ve kafa karışıklığının ilacıdır. Ve tanrısal iradenin bizim için tasarladığı her şeyi yerine getirmeye hazır olduğumuza dair emin bir düşüncenin oluşmasını sağlar. Sizin amacınız size dünyayı birleşmiş bir bütün olarak gören bir görüş sağlamalı. Bütün varlığınız sürekli olarak en yüksek iyiye yönelmeli ve doğanın iradesini kendi iradeniz gibi uygulamanızı sağlamalıdır. Olayların kendileri öznesiz ve kayıtsızdır. Geleceği düşünürken, bütün durumların bizim onlardan nasıl etkileneceğimizden neler hissedeceğimizden bağımsız olarak bunları dikkate almadan oluştuklarını anımsayın. Bizi etkileyen Bizi sarsan şey, olayların kendileri değil, beklentilerimiz ve korkularımızdır. Disiplinsiz insanlar kendi kişisel antipati ve sempatileri tarafından güdülürler ve her şeyde derin bir incelemeye dayanmayan kendi görüşlerinin ve sanılarının işaretlerini ararlar. Olayların kendileri öznesizdir. İyi düşünebilen insanlar bu olaylara yararlı olacak yanıtlar verebilirler ve vermelidirler. Bu benim zaferimdir. O, onun aptalca hatasıdır ya da bu benim acı kaderimdir gibi sözlerle olayları kişiselleştirmek ve kendiniz ya da insan doğası ile ilgili sonuçlar çıkarmak yerine olayın çeşitli yanlarını nasıl iyi bir şekilde kullanabileceğinizi araştırın. İlk bakışta görülemeyen ve ancak eğitilmiş gözlerin görebileceği bazı yararlı şeyler olayın içine gömülmüş durmakta olabilir mi? Dikkatinizi bu noktada yoğunlaştırın ve bir duruş alın. Belki bu olaydan bir ders çıkarabilir ve bu dersi gelecekteki benzer olaylara uygulayabilirsiniz. Ne kadar dehşetli görünürlerse görünsünler, bütün olayların içindeki gizli fırsatları aramamızı engelleyebilecek hiçbir güç yoktur. Fakat durumların içindeki fırsatları aramak büyük bir cesaret gerektirir. Çünkü çevrenizdeki insanlar olayları başarı ya da başarısızlık, iyi ya da kötü, Doğru ya da yanlış gibi kolay anlaşılır terimlerle yorumlamayı inatla sürdüreceklerdir. Bu basitleştirilmiş, kutuplaştırılmış kategoriler olayların çok daha yararlı ve ilginç yorumlarının görülmesini zorlaştırır. Bilge bir kişi sizin beklentilerinizi ve korkularınızı geleceğe yansıtmanızın yararsız olduğunu bilir. Bu geleceğe yansıtmalar yalnızca zihninizde melodram gibi temsiller oluşturmanıza ve zaman kaybetmenize yol açar. Aynı zamanda bir kişi geleceğin getireceği olayları edilgin bir şekilde tartışmadan kabul etmelidir. Basit bir şekilde hiçbir şey yapmamak riski ortadan kaldırmaz fakat arttırır. Akıl dolu bir planlamayla gelecek durumlar için hazırlık yapılmalıdır. Gelecek konusunda uygun ve doğru bir hazırlık için kişisel iyi alışkanlıklar oluşturmak gerekir. Kişisel iyi alışkanlıklar ise günlük yaşamımızın her parçasında Aktif ve düzenli bir şekilde iyi uygulamak ve hareketlerimizin nedenlerini düzenli olarak sınayarak onların korku, hırs ve tembellik zincirlerinden özgür olduklarından emin olmakla oluşturulur. Eğer bunu yaparsanız dışsal olaylarla ilgili sert tokatlar yemezsiniz. Dıştaki olayları yönlendirebileceğinizi düşünerek kendinizi aptallaştırmak yerine niyetlerinizi ve amaçlarınızı eğitin. Eğer Dualar ve meditasyonlar size yardımcı oluyorsa bunlara yönelebilirsiniz. Fakat bütün başka kaynaklar tükendiğinde ve kendi aklınızın uygulamaları bir yanıt üretemediğinde tanrısal öğütleri arayın. İyi bir olay nedir? Kötü bir olay nedir? İyi bir kişi nasıl olmalıdır? İyi bir kişi her fırsatta şimdi yapılması doğru olan şey nedir diye sorma alışkanlığı edinerek sakinliğe erişmiş olandır. İçinizden cömertlik dürtüleri geldiğinde onları bastırmayın. İçinizden gelen bütün cömertlik dürtülerini takip edin. Onları sorgulamayın. Özellikle bir dostunuzun size ihtiyacı olduğunda ona yardımcı olacak edimi yerine getirin. Tereddüt etmeyin. Yardımınıza ihtiyacı olan dostunuzun yanında oturup olası sorunlar ve tehlikelerle ilgili konuşmalar yapmayın. Aklınız size yol gösterdikçe emniyette olursunuz. İhtiyaçları olduğu anda dostlarımızın yanında olmak görevimizdir. Nasıl bir kişi olmak istediğinizi açık seçik tanımlayın. Açıkça kim olmak istiyorsunuz? Ne çeşit bir kişi olmak istiyorsunuz? Sizin kişisel idealleriniz nelerdir? Kime hayranlık duyuyorsunuz? Hayranlık duyduğunuz kişilerin hangi ayırt edici özelliklerini kendinizin kılmaya çalışıyorsunuz? Belirsiz ve anlaşılmaz olmaya bir son vermenin zamanıdır. Sıra dışı bir insan olmak istiyorsanız, bilgi olmak istiyorsanız, nasıl bir kişi olmak istediğinizi açık seçik belirlemelisiniz. Eğer bir günlük tutuyorsanız, nasıl birisi olmaya çalıştığınızı yazın. Böylece bu kendini tanımlama satırlarını istediğiniz zaman kendinizle ilgili bilgi elde etmek için bakabilirsiniz. Kendi yaşamınızda uygulamak istediğiniz tutumları açık seçik tanımlayın ve kendi başınıza iken ya da başkalarıyla birlikteyken bu tutumu takının. Yalnızca iyi bir amacınız olduğunda konuşun. Edimlerinizin ahlaksal önemine ve bunların etkilerine çok dikkat edin. Daha yüksek değerlerle oluşturulmuş bir yaşam yaşamak isteyenler, sık sık bilmezlikten gelinen sözlerimizin ahlaksal gücünü anlamalıdırlar. Ahlaksal bir yaşamın en açık işaretlerinden birisi doğru konuşmadır. Temel bir ruhsal program uygulamanın anahtarlarından birisi konuşmamızı yetkinleştirmemizdir. Konuşmamızı yetkinleştirmek için öncelikli ve en önemli olan şey konuşmadan önce düşünmek ve iyi bir amaç için konuştuğundan emin olmaktır. Aceleyle yapılan konuşmalar başkalarına saygı duymaz. İnsanın neşeyle kendi sırlarını açığa sermesi ise kendine yaptığı saygısızlıktır. Birçok insan gelip geçici duygularını, düşünce ya da izlenimlerini seslendirmek için kendilerini zorlanmış hissederler. Sonuçlarına önem vermek sizin, zihinlerindeki her şeyi konuşarak boşaltırlar. Bu ise hem uygulama hem de ahlak açısından tehlikelidir. Önümüze çıkan her fikir hakkında çocukça, karmaşık, anlamsız, saçma sapan konuşmalar yaparsak, ister uzun ister kısa konuşma olsun, gerçek erdeme sahip olan fikirleri israf edip tüketir, saçma sapan düşüncelerle dolu konuşmaların akıntısına kapılır gideriz. Denetlenmemiş konuşmalar Kontrol dışına çıkmış ve zikzaklar cezerek bir hendeye doğru giden araca benzer. Genellikle sessiz kalın ve gerektiğinde dikkatli ve tutumlu konuşun. Konuşmanın kendisi ne iyi ne de kötüdür. Fakat çoğunlukla dikkatsizce kullanılır. Dolayısıyla korumanız gerekir. Düşüncesizce ve hoppaca konuşmalar incitici konuşmalardır. Bunun yanında gevezelik size yakışmaz. Toplumsal ve profesyonel amaçlarla gereksinim olduğunda tartışmalara katılın, fakat tartışmanın ruhunun, amacının ve içeriğinin değerli kalmasına dikkat edin. Çocukça, boş boş, sırf laf olsun diye yapılan konuşmalar çok çekici ve cezbedicidir. Onun sizi sarıp kavramasına izin vermeyin. Kendinizi her zaman çok yüksek konular ve felsefe ile kısıtlamanız gerekmez. Fakat değerli bir tartışmaya karışacak saçma sapan konuşmaların sizin yüksek amacınız üzerinde çürütücü etkisi olacağını da hep farkında olun. Değersiz şeyler hakkında terbiyesizce konuştuğumuzda biz de değersizleşiriz çünkü dikkatimiz değersiz şeylere çekilmiş olur. Dikkatinizi neye yöneltirseniz o şey olursunuz. Öteki insanlar hakkında tartışmalarla zaman geçirirsek dar kafalı ve düşüncesi kıt birisi oluruz. Özetlersek kendinizi başkalarını suçlamaktan, övmekten, onlarla karşılaştırmalar yapmaktan sakının. Çevrenizde yapılan konuşmaların boş sözler düzeni indiğini anladığınızda Konuşmaları yeniden daha yapıcı konular düzene çıkaracak şekilde incelikle yönlendirip yönlendiremeyeceğinizi araştırın. Eğer olanaklı ise bunu yapın. Bununla birlikte eğer yabancılar arasında kalmışsanız basit bir şekilde sessiz kalın. İyilik dolu bir neşeniz olsun ve uygun zamanlarda iyi bir şekilde gülün. Fakat kolayca kabalık ya da kötü niyetliliğe dönüşebilecek kahkahalardan sakının. Gülün ama bir kişiye gülmeyin. Eğer yapabilirseniz kimseye aptalca sözler vermeyin. Çok popüler olan eğlencelerden uzak durun. Ruhun arzulara, acımaya ve kavgalara eğilimi vardır. Bu yüzden akılda temellenen bir yaşam yaşayın. Bilgelik yaşamı bir sanatçının yaşamına benzer ve ilkelerin yaşanması üzerine kuruldur. Epiktetos En sık rastlanan eğlence biçimleri ya aşağılık kompleksine ve aptallığa hitap ederler ya da insanların zayıflıklarına sahte kahramanlıklarla eğlence sunarlar. Hoşça vakit geçirmek için yapılan böyle eğlencelere düşkün olan, gürültü patırtı yapan bir topluluğun üyesi olmaktan sakının. Yaşamınız çok kısa ve yapmanız gereken çok önemli şeyler var. Hangi imge ve fikirlerin zihninize girmesine izin verdiğinizi düşünün ve seçici davranın. Eğer kendinizi hangi düşünce ve imgelerin akışına teslim ettiğinizi düşünüp bir seçim yapmazsanız bu seçimi sizin yerinize bir başkası yapacak ve belki de onun bu seçimini temellendiren dürtüler en iyisi olmayacaktır. Dünyadaki en kolay şey bir insanın davranışlarının hissedilmesi güç bir şekilde kabalığa, bayağılığa, adileye kaymasıdır. Fakat eğer siz zamanınızı israf etmezseniz ve dikkatinizin düşüncesiz bir şekilde bu tür konulara kaymaması konusunda kararlı davranırsanız böyle bir şey olmayacaktır. Kiminle arkadaşlık ettiğinize dikkat edin. İnsanların kendi kişisel duygu, inanış ve durumları üzerine söylediklerine değer vermeyin. Onlar ruhsal değerlerle yaşamıyor olabilirler. Kiminle arkadaşlık ettiğinize dikkat edin. İletişime girdiğimiz kişilerin alışkanlıklarını taklit etmek insani bir özelliktir. Bizler istemeden de olsa ötekilerin ilgi alanlarını, sanılarını, değerlerini ve olayları yorumlama alışkanlıklarını alır, benimseriz. Anlamlı konuşan birçok insan bile üzerinizde silici bir etki yaratabilir. Çünkü neyin değerli, neyin değersiz olduğu konusunda disiplinsizdirler. Yalnızca size hoş, tatlı, güzel geliyor diye bazı insanlarla zaman geçirmemelisiniz. Yalnızca sizi arıyorlar Sizinle ilgileniyorlar diye ya da iş ilişkileriniz var diye onlarla arkadaşlık etmek zorunda değilsiniz. Arkadaş, iş arkadaşı, komşu seçerken seçici davranın. Bütün bu insanlar sizin kaderinizi etkileyeceklerdir. Dünya kabul edilebilir ve yetenekli olan insanlarla doludur. Bu sorunun anahtarı yalnızca sizi yükseltecek, sizin için her zaman en iyisini dileyecek insanlarla arkadaşlık etmenizdir. Fakat Ahlaki etkilerimizin iki yönlü bir cadde olduğunu anımsayın ve ilişki kurduğunuz insanlar üzerinde düşünceleriniz, sözleriniz ve edimlerinizle olumlu bir etki oluşturduğunuzdan emin olun. Kişisel yetkinliğin gerçek sınavı, davranışlarımızın en küçük ayrıntılarını bile ihmal etmeden onlara dikkat etmemizdir. Kendinize düzenli olarak şunu sorun, benim düşünce, söz ve edimlerim arkadaşlarımı, yanımda çalışanları, yurttaşlarımı nasıl etkiliyor? Benimle ilişki kuran herkesin ruhsal gelişimi konusunda üzerime düşen sorumluluğu yerine getiriyor muyum? Herkes üzerinde iyi bir izlenim bırakmayı ve örnek biri olmayı kendinize görev edinin. Bedeninize özen gösterin fakat gösterişe kaçmayın. Bedeninizin gereksinimlerine saygı gösterin. Sıhhatli ve refah içinde bir ömür sürmek için bedeninize en iyi özeni gösterin. Sağlıklı yiyecek ve içecek sizin ciddi olduğunuzu ve kendinizi önemsediğinizi gösteren giysiler, sıcak ve rahat bir ev gibi şeyler verin. Bununla birlikte hiçbir şekilde bedeninizi sergilemeyin ve onu bir gösteri olarak kullanmayın. Rastgele gelişi güzel, tesadüfi, kaba, gündelik cinsel ilişkiler kurmaktan kaçının. Rastgele gelişi güzel, tesadüfi, kaba, gündelik cinsel ilişkiler kurmaktan ve özellikle evlenmeden önce cinsel ilişki kurmaktan kaçının. Bu sözler aşırı dürüst, erdemlilik ve iffet taslayan bir kişinin sözleri gibi gelebilir. Fakat bunlar zaman içinde denenmiş bir yoldur. Kendimize ve ötekilere bu yolla saygı gösterebiliriz. Bununla birlikte, eğer bir kişinin rastgele cinsel ilişkiler kurduğunu öğrenirseniz, kendinizin dürüst olduğuna ve onun dürüst olmadığına inanarak ona karşı zafer kazanma çabası içine girmeyin. Şöhretinizi ve amaçlarınızı savunmaktan kaçının. Size sözel saldırı ya da eleştiri yapıldığında korkmayın. Yalnızca ahlaksal olarak zayıf kişiler böyle durumlarda kendilerini savunma ve ötekilere anlatma çabası içine girerler. Bırakın sizin için edimlerinizin kalitesi konuşsun. Biz başkalarının bizim hakkımızda konuşturdukları izinleri kontrol edemeyiz ve böyle bir kontrol çabası içine girmemiz bizim karakterimizin değerini düşürür. Dolayısıyla eğer birisi size belirli bir kişinin sizinle ilgili eleştirel bir şekilde konuştuğunu söylerse, sıkıntılı bir tavırla mazeretler ileri sürüp kendinizi savunmayın. Yalnızca gülümseyin ve şunları söyleyin. Sanırım bu kişi benim başka hatalarım da olduğunu bilmiyor. Bilseydi yalnız bu kadarından bahsetmezdi. Ağırbaşlı, sakin, ciddi ve kendini önemseyen bir biçimde davranın. Kendinizi hangi durumun içinde bulursanız bulun, seçkin birisiymişsiniz gibi davranın. Birçok insanın davranışlarını çevrelerinden onlara dikte edilen şeyler oluştururken siz kendinizi daha yüksek bir seviyede tutun. Düşüncesizce, çılgınca, gürültüyle yiyip içmelerin, eğlenmelerin ölçü alındığı partilere ve oyunlara katılmama konusunda kararlı olun. Eğer kendinizi büyük bir toplantıda bulursanız o zaman da kendi amaçlarınız ve İdeallerinize tutunmuş bir şekilde kalın. Kendinize değerli kişileri örnek alın. Karakterinizi kısa zamanda geliştirmenin en iyi yollarından biri, taklit edeceğiniz değerli rol modelleri bulmanızdır. Sizin için çok önem arz eden bir görüşmede strese girmeyin. Bunu iyi değerlendirin. Beğendiğiniz kişilerin özelliklerini içinizde hissedin. Onların tutum, konuşma ve davranışlarını sizinmiş gibi uygulayın. Bunda yanlış bir şey yoktur. Hepimiz içimizde daha büyük bir insanın tohumlarını taşımaktayız. Fakat odaklanacağımız nokta olarak bir imgeye gereksinimimiz var. Aynı zamanda büyük erdemleri olan bir insanla buluşacaksınız diye korku dolu bir huşu içine girmenize de gerek yok. Yetenek ve etkileri ne olursa olsun insan yalnızca insandır. Sohbet ederken kibar ve basiretli olun. Kendini çok önemli birisi olarak görmek gerçek filozofun yolu değildir. Dolayısıyla kendi çıkarınızı düşünerek hazırladığınız dramatik hikayeleri anlatarak insanları bunaltıp, sıkıp, daraltıp baskınız altına almayın. Sizin savaş hikayeleriniz ve dramatik serüvenleriniz kimseyi fazla ilgilendirmez. Kibarlık yapmak için sizin anlatmanıza göz yumsalar bile sık sık abartılı bir şekilde kendi ulaştığınız noktalardan söz etmeniz sizin gururlu ve kendini önemseyen bir insan olduğunuzu gösterir ve karşınızdakileri yorar. Sınıfın soytarası olmanız gerekmiyor. Başkalarını sizin zeki, kültürlü ve dost canlısı bir insan olduğunuzu inandırmak için kaba ve nezaketsiz konuşma ve davranış yöntemleri kullanmanız da gerekmiyor. Saldırgan, çabuk çabuk ya da şov yapar gibi konuşmalardan bütünüyle sakınılmalıdır. Bu tür konuşmalar tanıdıklarınızın gözünde değerinizi düşürür. Bazı insanların konuşmaları acı biberli yemek gibidir. Sözlerine kuvvet ve yoğunluk kazandırmak, ya da dinleyenleri mahcup etmek, utandırmak için açık saçık, iğrenç anlatılar kullanırlar. Böyle bir konuşmaya katılmayı reddedin. Çevrenizdeki insanlar açık saçık, edepsizce, anlamsız ve amaçsızca konuşmalara kaydıklarında eğer yapabilirseniz orayı terk edin. Eğer terk edemiyorsanız en azından sessiz kalın ve bırakın ciddi görünümünüz bu kaba saba, adi konuşmalardan rahatsız olduğunuzu göstersin. Aceleye getirilmiş hazları değil, sabır dolu tatminkarlığı seçin. Filozof cahile şöyle der. Azgın arzularının sonu yok. Endişeleriniz bayağı. düşünceleriniz sahte ve yanlış. Cahil öfkelenerek gider, aşağılandığını söyler. Epikletavus Bırakın en üste aklınız olsun. Acele etmeden bir şey üzerinde uzun uzun düşünüp taşıma alışkanlığını geliştirin. Küçük şeylerin bile gerçekten iyi bir şey olup olmadığını sınama sanatını geliştirin. Her zaman eğitilmemiş içgüdülerinizle tepki vermek yerine beklemeyi ve değerlendirmeyi öğrenin. Kendiliğinden, içinizden geldiği gibi konuşmanız, davranmanız kendi başına bir erdem değildir. Size bazı hazlar sunulduğunda ve bu hazlar size çekici, cazibeli, baştan çıkarıcı geldiğinde geriye çekilin ve düşüncesizce o şeyin içine atlamadan önce Kendinize düşünmek için zaman kazandırın. Heyecansız, sakin, duygulara kapılmayan, taraf tutmayan bir şekilde konuyu zihninizde evirin çevirin. Bu size bir anlık haz mı getirecek yoksa gerçek, uzun süreli bir tatmin mi sağlayacak? Ucuz heyecanlar ile anlamlı uzun süreli ödülleri birbirinden ayırmayı öğrendiğiniz zaman yaşamınızın kalitesi ve kişiliğiniz değişecektir. Eğer sakin bir şekilde düşünürseniz bu hazda daldığınızda Sonradan yanlış bir şey yaptığınızı düşünerek üzüntü, mutsuzluk, pişmanlık duyacağınızı anlarsınız. Öyleyse bu hazla kapılmaktan kaçının ve bu kendinizi tutma edimi içinde büyük bir sevinç duyun. Bu sizin karakterinizi güçlendirecek ve size zafer duygusu yaşatacaktır. Gündelik yaşamınızda amacınıza uygun bir duruş alın. Uzun uzun düşündükten sonra bir edimin hikmet dolu olduğuna karar verirseniz Sonradan bu yargınızın değerini düşürecek şeyler yapmayın ve düşünmeyin. Bu kararınızın arkasında durun, bir olasılıkla gerçekten bazı insanlar sizin amacınızı ve niyetinizi yanlış anlamış olabilirler ve belki sizi çoktan yargılamış bile olabilirler. Fakat siz en iyi yargılarınıza uygun şekilde, doğrulukla davranırsanız korkacak hiçbir şeyiniz yoktur. Bir duruş alın, niyetinizi ve amacınızı saklama yoluna gitmeyin. Toplumun size gösterdiği saygı ile mantığın yeri ayrıdır. Toplumun adetlerine uymak ile mantık farklı şeylerdir ve her birinin kendine uygun uygulaması vardır. Ya gece ya da gündüz önermesi ayırıcı bir yargı olarak iyi işler ama dostça bir sohbette uygun düşmez. Buna benzer bir şekilde eğer bir ziyafetteyseniz ve karnınız çok açsa, yiyeceğin büyük bir kısmını kendinize almanız anlamlı fakat, aynı zamanda kötü bir davranış olacaktır. Ötekilerle birlikte yemek yerken, yalnızca sunulan lezzetli yiyeceklerin bedenimize ne kadar yararlı olduğunu düşünmeyiz. İyi huylu bir davranış sergilemeye ve nefsine hakim, kibar bir insan gibi yemek yemeye önem vermeliyiz. Kendinin efendisi olmanın temeli, kendine karşı dürüst olmaktır. Yönetici ilke, zihin huzuru, özgürlük ve sakinliktir. Önce kim olduğunu ve ne yapabileceğini bil. Büyük hiçbir şeyin birdenbire ortaya çıkmaması gibi sende yetenek ve becerilerini uygulamalarla geliştirmelisin. Hepimiz her zaman öğreniyoruz ve her zaman büyüyoruz. Meydan okumaları kabul etmek doğru bir davranıştır. Bizim bir sonraki entelektüel, fiziksel ve ahlaksal gelişimimiz buna bağlıdır. Sakin ol, kendini çocuk seviyesine indirme. Eğer olmadığın biri olmaya çalışırsan, kendi hakiki kendiliğini küçültmüş ve gayet doğal bir şekilde mükemmel olabileceğin alanlarda gelişebilmene bir son vermiş olursun. Tanrısal düzen içinde her birimizin özel bir çağrısı vardır. Siz kendi çağrınıza kulak verin ve onu sadakatle izleyin. Aklınızı koruyun Yönetici ilke, zihin huzuru, özgürlük ve sakinliktir. Epikdetos Yolda yürürken bir çiviye basmamaya veya ayağınızı incitmemeye nasıl dikkat ediyorsanız, aynı şekilde zihninizin en üst yeteneği olan aklınızı zayıflatacak şeylerden kaçınmak için çok dikkatli olmalısınız. Erdemli yaşam akıl üzerine kuruldur. Eğer siz aklınızı korursanız, aklınız da sizi korur. Doğru oranı ve doğru ölçüyü dikkatle gözlemleyin. Uyanık bir dikkatle yönelerek aşırıya kaçma eğiliminin önüne geçebiliriz. Bir insanın sahip olduğu şeyler, bir ayakkabının ayağa uyması gibi bedeninin gereksinimlerine uygun olmalı. Ahlaksal bir eğitimimiz yoksa aşırıya kaçma bizi etkileyebilir. Ayakkabı örneğinde birçok insan süslü, ithal ayakkabıları satın almaya meyillidir. Oysaki gerekli olan rahat, ayağa tam uyan ve dayanıklı bir ayakkabı olmasıdır. Ne kadar yavaş olursa olsun bir kere aşırılığa kaçtığımızda. Aşırılığın hızı artar ve geçici hevesler, kaprisler içinde kendimizi kaybederiz. Nezaket ve içsel güzellik dış görünüşünüzden daha değerlidir. Genellikle kadınlar dış görünüşlerinin topladığı dikkat konusunda çok hassastırlar. Daha çocukluklarından itibaren erkekler tarafından pohpohlanırlar ya da dış görünüşlerine göre değerlendirilirler. Bu ise ne yazık ki kadınların yalnızca erkeklere haz verdiklerinde kendilerini doygun hissetmelerine neden olmakta ve onların içsel arzuları körelmektedir. Bu kadınlar dışsal güzellikleri için büyük çaba ve zaman harcamakta, ötekilerin hoşuna gitmek için kendi doğallıklarını bozmaktadırlar. Üzülerek şunu söyleyebiliriz ki, birçok insan bütün güçlerini fiziksel görünüşleri ve ötekiler üzerinde bıraktıkları etki konusunu harcamaktadırlar. Bilgiliyi arayan bir kişi için Çevremizdeki dünya bize fiziksel görünüşümüz, geldiğimiz aile vesaire yanlış ve yapay nedenlerle değer verse bile asıl önemli olan şey içimizde kim olduğumuz ve kim olmakta olduğumuzu anlamamızdır. Aklınız bedeninizden daha önemlidir. Ahlaksal ilerlemede 3 safha vardır. 1. Kendini hastalıklı duygulardan kurtarıp ruh dünginliğine erişmek ve Arzuları akılla düzenlemek. 2. Gerçek bir oğul, kardeş, yurttaş gibi davranmak. 3. Her zaman yanılmaz bir ahlaksal yargı üretmek. Epiktetos. Ahlaksal bir eğitimden geçmemiş olanlar zamanlarının büyük bir kısmını bedenlerine harcarlar. Hayvansal işlevlerinizi önemli olmayan şeylermiş gibi yerine getirin. Sizin başlıca dikkatiniz aklınızın korunmasına ve gelişmesine verilmeli. Aklınız sayesinde doğanın kanunlarını anlayabilirsiniz. Başkalarında yanlış bir etki bırakırsanız kendinize karşı yanlış davranışlara yol açarsınız. Eğer bir kişi size saygısızca davranırsa ya da sizin hakkınızda kırıcı konuşmalar yaparsa o kişinin sizin onun üzerinde bıraktığınız etkiden dolayı bunu yapmakta haklı olduğunu düşünebileceğini anımsayın. Bu kişinin sizi, sizin kendinizi gördüğünüz gibi görebileceğini beklemek gerçekçi değildir. Eğer bu kişi yanlış izlenimler yüzünden bir takım sonuçlara varmışsa yanlış görüşe sahip olan bu kişi aldatılmıştır ve dolayısıyla zarar görmüştür. Bir kez bunu açık seçik anladığınızda size küfür eseler bile kendinizi başkaları tarafından hakarete uğramış hissetmezsiniz. Kendinize şunu söyleyebilirsiniz. O kişiye böyle görünmüş bu yalnızca onun üzerinde kalan etkidir. Her şeyin iki kulpu vardır. Hangisinden tutacağınıza karar verin. Her şeyin iki kulpu vardır. Birisiyle taşınabilir, ötekiyle taşınamaz. Örneğin, eğer erkek ya da kız kardeşiniz size kötü davranırsa, durumu incinmişlik ya da haksızlık kulpundan tutmayın. Buradan tutarsanız kaldıramazsınız ve öfkelenirsiniz. Tersini yapıp Durumu akrabalık bağları kulpundan kavrayın. Diğer bir deyişle, bu kişinin sizin erkek ya da kız kardeşiniz olduğuna odaklanın, onunla birlikte büyüdünüz, birbirinize derin bağlılığınız, kopmaz bir bağınız var. Duruma bu açıdan baktığınızda doğru bir şekilde anlarsınız ve dengenizi korursunuz. Açık seçik düşünebilmeniz hayati önem taşır. Bilgelik yaşamı bir akıl yaşamıdır. Nasıl açık seçik düşünebileceğini öğrenmek çok önemlidir. Açık seçik düşünmek rastgele yapılan belirsiz bir iş değildir. Eğitilmeyi gerektirir. Açık seçik düşünme yoluyla irademizi doğru bir şekilde yönetiriz, kendi gerçek amacımıza yapışırız, ötekilerle ilişkilerimizi ve bu ilişkilerden dolayı üzerimize düşen görevleri keşfederiz. Herkes aşırı duygusal düşünceleri ve yanlış düşünceleri tanımayı öğrenmelidir. Elinizdeki bilgilere göre mantıklı, akla uygun sonuçlar çıkarmaya, akla uygun sonuçlara varmaya çalışın. Böylece temelsiz sonuçlar çıkarmaktan sakınabilirsiniz. Örnek olarak aşağıdaki yanlış mantık örneklerini izleyin. Ben senden daha zenginim, bundan dolayı ben senden daha iyiyim. Böyle saçma sözlerle her zaman karşılaşabilirsiniz. Fakat bunlar tamamıyla temelsiz savlardır, safsatadır. Yukarıdaki önerme doğru bir sonuç çıkarma örneği olarak şöyle kurulabilir. Ben senden daha zenginim. Bundan dolayı senden daha fazla mülküm ve param var. Bir başka örnek. Ben senden daha ikna edici konuşuyorum. Bundan dolayı ben senden daha iyiyim. Bunun üzerine düşünüp şu kanıya varabiliriz. Ben senden daha ikna edici konuşuyorum. Bundan dolayı benim konuşmalarım seninkilerden daha etkilidir. Fakat şunu anımsayın. Sizin karakteriniz mal mülk sahibi olmaktan da ikna edici konuşmaktan da bağımsızdır. Açık seçik düşünmeyi sürekli çalışın. Ayrıntılara büyük önem verin. O zaman sizi hiçbir şey aldatamaz ve kandıramaz. Güçlü bir mantık eğitimi ve birisini ikna etmek için akıl yolunu etkin kullanmanın kurallarını öğrenip uygulamak size bunu sağlayacaktır. Yanlış adlandırmalardan sakının. Şeyleri doğru isimlerle adlandırdığımızda Ek bilgiyi ya da yargı eklemeden onları doğru olarak kavrarız. Herhangi bir kişi aceleyle yıkanabilir mi? Bir kişinin kötü bir şekilde olsa da aceleyle yıkanabileceğini söylemeyin. Durumu nasılsa öyle aldandırın. Durumu kendi yargılarınızla filtreden geçirmeyin. Bir kişi çok fazla şarap içebilir mi? Onun sarhoş olduğunu fakat çok fazla şarap içtiğini söylemeyin. Onun yaşamıyla ilgili kapsamlı bir anlayışınız olmadıkça onun sarhoş olup olmadığını nasıl bilebilirsiniz ki? Görünüşler, cümle kurma teorileri ve yanlış adlandırmayla oluşturulan bozucu yorumların sizin aklınızı çelmesi, sizi aldatması riskine girmeyin. Yalnızca gerçekten hakiki olana evet deyin, kabul edin. Bilgelik edimlerinizle açığa çıkar, konuşmalarla değil. Kendinizi bilgi bir kişi olarak tanıtmayın ve ruhsal amaçlarınızı onlara saygı duymayanlarla tartışmayın. Kendinize saklayın, karakterinizi gösterin, kendi kişisel asaletinize, soyluluğunuza olan adanmışlığınızı davranışlarınızla gösterin. Tahammülünüzü, dayanıklılığınızı denemek isterseniz bunu kendiniz için yapın, başkaları için değil. Eğer gereksinlerinizi çok az maliyetle sağlayabiliyorsanız, gururla bir balon gibi şişirmeyin kendinizi. Bilgilik dolu bir hayat yaşamak isteyen bir kişinin ilk işi kendini, kendini düşünmenin, kendi içine kapanmanın sınırlarından özgürleştirmektir. Bizden çok daha tutumlu olan fakir insanları, onların çok daha büyük zorluklara nasıl katlandıklarını, tahammül ettiklerini, dayandıklarını düşünün. Eğer basit bir hayat yaşama kabiliyetinizi geliştirmek istiyorsanız, bunu sessizce ve kendiniz için yapın. Başkalarına empoze etmeye kalkışmayın. Bilgilik dolu bir yaşam, kişisel uyanıklık ve dikkat üzerine kurultur. Birçok insan hem yardımın hem de zarar vermenin kendi içimizden geldiğini anlamaz. Bunun yerine dışarıya, dış nedenlere bakarlar. Görünüşler tarafından büyülenirler. Bilge insanlar ise bizim için iyi ya da kötü olan her şeyin kaynağının yine kendi içimizde olduğunu anlarlar. Bunu anladıkları için başka insanları suçlamazlar. Bilge insanlar başka insanlara inandırıcı sözler söyleyerek, kanıtlar göstererek kendilerinin ne kadar değerli, özel ya da farklı birisi olduklarına inandırmaya, ikna etmeye, razı etmeye çaba göstermezler. Bilgi insanlar bir meydan okumayla karşılaştıklarında kendilerine bakarlar, eğer başkaları tarafından övülürlerse kımıldamadan kendilerine sessizce gülümserler. İftira edilirse isimlerini koruma gereksinimi duymazlar. Bilgi insanlar edimlerini büyük bir uyanıklık ve dikkatle en iyi şekilde yerine getirmeye çalışırlar. Güvenli olmayan ortamlarda bile böyle yaparlar. Arzularını yaşamla uyumlu hale getirirler. İradelerini açık bir şekilde uygulamalarını önleyecek her şeyden kendilerini sakınırlar. Bütün etkinliklerinde yumuşaklığı uygularlar. Eğer cahil ya da kültürsüz birisi olarak görülürlerse bununla ilgilenmezler. Yalnızca kendilerini gözlemlemeleri ve kendi arzularını yönetmeleri gerektiğini bilirler. Bilgeliği doğrudan yaşamak, onun hakkında bir şeyler bilmekten daha önemlidir. Eğer birisi Crisippus gibi bir büyük düşünürün yazılarını ve fikirlerini anlama isteğiyle sizi etkilemeye çalışırsa kendinizi düşünün. Önemli olan anlaşılması güç konular üzerinde akıcı bir şekilde konuşmak değildir. Önemli olan doğayı anlamak ve niyetlerinizi, amaçlarınızı, edimlerinizi doğa ile uyumlu hale getirmektir. Crisippus'un öğretilerini ya da Herhangi bir büyük insanın yazılarını gerçekten anlamış insan, filozofların öğretilerini uygulayan insandır. Değerli şeyler konuşmak ile değerli şeyler yapmak arasında çok fark vardır. Yalnızca ilim sahibi olmaya fazla ağırlık vermeyin. Edimleri ile konuştukları ilkeler arasında tutarlılık olan insanları birer örnek olarak izleyin. Temel ilkeleri, özel durumlara doğayla uyum içinde uygulamayı öğrenin. Bilgilik yaşamı, Yalan söylememeliyiz gibi ilkeleri uygulamakla başlar. Birinci adım ilkeleri uygulamaktır. İkinci adım ilkelerin hakiki olduklarını göstermektir. Niçin yalan söylememeliyiz gibi. Üçüncü adım ilk ikisiyle bağlantılıdır. İlkeleri haklı çıkarmak için neden açıklamaların yeterli olduğunu göstermektir. İkinci ve üçüncü adımlar da değerlidir. Fakat ilk adım en değerli olanıdır. Çünkü bir insanın yalan söylemenin neden yanlış olduğunu çok zeki bir şekilde gösterirken yalan söylemesi çok kolay ve çok genel bir şeydir. İdeallerinizi yaşamaya başlayın. Şimdi ideallerinizi yaşamayı ciddiye almanın zamanıdır. Örneğin sahip olmak istediğiniz ruhsal ilkeler konusunda kararlı olduğunuzda bu kurallara kanunmuş gibi bağlı kalın. Onlarla ilgili tavizde bulunmanız günah olacakmış gibi davranın. Ötekiler sizin düşüncelerinizi paylaşmıyorlarsa bunu aldırmayın. Gerçekten kim olmak istiyorsanız o olmayı denemelisiniz. Bu andan itibaren kendinizi düş kırıklıklarına uğratmaya son verin. Kendinizi kalabalıktan ayırın. Sıradan olmaya ve size dayatılanları yapmaya daha ne kadar dayanacaksınız? Kendiniz olmak için pek fazla zamanınız yok.